Başladık. Başladık. Ya. Duck TV eşliğinde. <gülüyor> Bizim sesimizi alacak mı ya? Ya da mesela koca ayak duyulacak mı? Duyuluyor mu? Bence mı? almaz. Duyuluyor mu? Duyuluyor mu? Pardon, duyuyor musunuz? <gülüyor> Gelsene oğlum sen de şuraya. G-Pod bölüm bilmem kaç. Bilmem kaç. He can drink. drink. Evet. He can drink. G-Pod. <gülüyor> <G> G-Pod. <gülüyor> Sezon 1, Epizod 1. Aynen öyle. İyi, Bu ayrı bir kategori. O zaman kendi diye açalım abi. De. Bir ayda bir falan mı yapacağız? bunu? Yılda bir de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kafka geldiğinde. Hani yapabiliriz. Bana uyan. Yani bence de. Güzel olur. Çok, olur. çok sık olmasın da. Evet. İki ayda bir falan işte. Evet. Zaten çok sık olmasın diyorum da çok sık da yapamayız zaten. <gülüyor> yani, Bünye kaldırmalı diyorsun. E, i̇yi tamam. İyi e, tamam. Ki can drink, ki can drink bölüm 1. Ne için toplandık şimdi burada? Konumuz ne peki bu bölüm? En iyiler. Yani en e çizgi roman listesi. Yapıyoruz. Evet, liste biraz. Yani. Liste. Çok e, beklenmedik farklı <gülüyor> <var>. <gülüyor> o, evet. olarak aklımıza liste Şu... yapmak geldi. Çok <gülüyor> ilginç. Ama abi, gibi, bu, format... kalıpları kırmak için şat <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> <Şut> eşliğinde. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> bir de drinking game'imiz var. Evet. Aslında onlar da oynayabilirler yani ellerine bir, bir alıp tabi canım dilinden evet. güzel oluyor ya yani. evet. şimdi ama siz de katılabilirsiniz diğer G spot'taki drinking game onda da var <gülüyor> onda küfür ettikçe biz her birer şat atıyoruz ben ha. atıyorum <gülüyor> at Bunda... Ya isteyen küfürleri atsın, isteyen bizim yapacağımızı denesin. Ya yani... küfürleri atmayalım. Çok biz, daha çok, yani, <gülüyor> ağır olur. Bizim için demedim. Biz sakın. <gülüyor> biz, biz hem küfürlerde hem de tekinde atmak. Aa, yar raiyeriz. Yani. Beş geliriz ayrıca. <gülüyor> Biz şey yapacağız ama. Ha, önce bu liste formatını bir anlatalım. Her, her birimiz 20'şer tane e, çizgi roman sayacağız değil mi? En beğendiğimiz bizim top evet. top 20'miz yani. 5 evet. evet. Sıralanması... yani tane de honorable mention'umuz olacak. Evet 5'er evet. tane de. Ayrıca üstüne geyik olsun diye bir 5 tane bir şeylerden bahsedebiliriz. 5 yani evet. değil yani sayısız hani. Vaktimiz kalırsa kafamız yeter. Yedersen... Bu arada sen değiştirilebilir miyim? Ailem uyguduk olursak. Öbürü de güzel ama. Yağasalan bir de an. çok sevdim. <gülüyor> Koca ayak kalsın diyoruz. Evet. Koca koca ayak tamam. oldu ya bence oturuyor. <gülüyor> Top de şöyle geçeceğiz. Ha, ha zar. zarlar lazım. Ha, Zarp ha, zar getiririm şimdi bir sürü var. Evet, ee... Çünkü şey yapmayacağız yani herkes sırayla 20 tanesini sayıp bu, yani ilk ilk yirmi yani. hani birden 20'ye de değil hani, hani orada. da söyleyelim. Evet. Sıralama Söyle şey yapamıyoruz çünkü. Evet, sıralama zor. Düşündük sıralayamıyoruz yani. Kim yani, söyleyebilir değil. ki abi en sevdiğin çizgi roman hani hadi ilk üçünü diyelim becerdin koydun belki. gerisini evet. nasıl yapacaksın ya? Yani? Yüzük tarma oh, atalım. Yüzük sarmı... <gülüyor> bir dakika bir dakika konsepti bitirelim anlatmayı da ondan sonra başlayalım. Ya dedik ki 20 şartın taneyi madem herkes sırayla şey yapmayacak şey yapalım. Herkes bir çizgi roman ismini versin. Sırasını savan daha doğrusu en büyük zar atan başlasın. <gülüyor> en büyük zardan saat, yönüyle, saat yani. yönünde de ilerleyelim. Her turda da yeniden zar atacağız. Evet her turda yeniden yani zar atacağız. Bunun sebebi olmasın, de evet, evet. bunun sebebi de bu işte bir yandan alkollü şat game'i işte drinking game'i oynayabilmek. Çünkü dedik ki... E, içmek istiyoruz çünkü. <gülüyor> Bahane. Yani, bir e, içelim. İçelim. <gülüyor> İki, herkesin e, beğendiği çizgi roman isimleri de zikredilecek. Atıyorum, koca ayak bir isim verecek. Hepimizin listesinde olacak. E, her Kimin listesinde varsa o isim, onlar şatlayacak. Evet, Olay bu. bir onur yani. sistemi var tabii. Yani şatlamak isterse şatlayacak, şatlamak istemezse şatlamayacak. Ama eğer listesinde sonra çıkarsa o, evet. yani yani çift, çift şat olacak. Evet. Ha, honorable Mansion'da çift Oda şat. O da daha iyi. Evet. Aynen, aynen. Evet. Neyse yani anlatamadık ama anlatttık. <gülüyor> oynar gel sönersin. Oynar gel turun başında e, Söyleye örnekleyelim. Buyur. E, buyur. Koca atıyorum ayar. mesela e. takım ismi verelim. Atıyorum e, Kayser Kayserispor. Kayseri <gülüyor> Dört büyükler olmasın kimse alınmasın dedim. Yani takım mantığı hani pas -Man ben de hani X-Men çok biliniyor ya. Kayseri Kayserispor. Tamam yani sen ee, Kayseri Spor dediğiniz zaman <gülüyor> eğer bizim de listemizde Kayseri Spor varsa şatlıyoruz bu Kayseri evet, evet. evet. nerede, nerede kaldı Kayseri Spor, Kayseri Spor. Yani, <gülüyor> ha, İkinci turda atıyorum ha, Kafka ha, ha. mesela evet, evet. Konya dedi Yine ikimizde var birinde yok o iki kişi şatlayacak. Ama evet. mesela sen dedin ki hayır bende Konya yoktu ben şatlamıyorum. Evet. Ama sonra geldik ilk 20'yi bitirdik sen ha. honorable mentions'ın içine Aslında koydun Konya'yı. Konya'yı iyiymiş lan, dedin. Ha, Konya lan Ya da ilk 20'ye bulamadın isim ben de Konya'yı koyayım dedim. Çift çatı yiyorsun. yiyorsun aynen öyle. Ne tamam. çok üzülüyorsun böyle çift çat atlayın. Hele ki listenin ilerleyen dönemlerinde çift çatlayınca. Oo, o çok güzel olacak. <gülüyor> Alkol biterse ne yapıyoruz? Ee... Yani daha erken saat teker açık. <gülüyor> zar mı atıyorsun? <atacağız? gülüyor> Kim gidecek almaya? Atarız atarız. <gülüyor> Züvzük <zar> atarız. <gülüyor> o zaman başlayalım. Zarlarla başlayalım. Nayibe 20'lik mi vereyim, yüzlük mü, altılık mı? Altılık var ya. Stok var ya zaten burada kaç. Tek mi, çift tek? Tek tek. Alın, herkese birer zar vereyim. Sürekli zar değiştirmek şeyi olmasın. Steril olsun diyoruz. Ama yani. belki de bu zarlardan benimki hep 6 gelecek. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> o zaman evet, evet. atıyorum. Üş. Ananı sikeyim. Ha ya. Be Beş. İki. Bir. İki. <gülüyor> Ama başla bence. Beş. Ya sikim sen yapsaydın bak saat yiyorlar. Ha, ben olsaydım. en azından ben <gülüyor> Şimdi arkadaşlar nereden başlasam? Ha sikim ben de <gülüyor> yani şu için. Şak, ben çay, çay bardağı alayım. Bana <gülüyor> da getir bir çay bardağı. Çay bile. bardağı bizden <gülüyor> bak. Bir, bir, bir birada getirsene. Kafka. <gülüyor> Evet. Ben, ben sarhoş olacağım oğlum birinci turdan <gülüyor> şimdi listonun listesinin ilk, yani yani ilk adayı değil, yani, yani ilk derken tabii numara değil yani bir şey, numara değil aslında belki bir numaradır bir numara değil ben sizin içeceğiniz <gülüyor> O ilk turdan olayı göteye vurdum diyorsun <gülüyor> <gülüyor> abi yani başta kullandın kullandın de popülerlerini Ay, yani. içirdin içirdin yoksa <gülüyor> sana adlısıza... içirir. Yani. Hep o herif hiç içmeyecek. Ama bak var nerede gördüm çıkışını işte bak. Koyulmuş. Hayır hep en, hep o başlarsa ne olacak? Hep o başlarsa sıçtı. <gülüyor> Buzları şimdi bir daha düşünelim. <gülüyor> İki tur arka arkaya başlayamıyor oğlum ne bileyim. Vallahi yani, bilmiyorum. Büyük kattan alır. alır. Ya, sikim. <gülüyor> Ama şey diyorum, e, yani bir yerden sonra hep büyük atıyorsa o zar, o zarı değiştiririz. Tamam. <gülüyor> Zara ceza veriyorlar. <gülüyor> Aslan buraya. <gülüyor> cezalı zar. Sanki askere gitmiş de bizi yok. <gülüyor> Abi gitti hepimizin. Abi ne bence o zaman D-Triple'de başlayalım. <gülüyor> Anladım. <Aynen, öyle. gülüyor> Hadi öyle. Açtıralım bari. Zara D-Triple'e. çıksın D-Triple'e. Zara neden de <gülüyor> <gülüyor> Evet anladım. Bize sende yarattığı duygu yoğunluğundan bahset. İsimlerinin hikayesini yani anlatmama gerek yok okumuş olan adamlar için de. Okumayanlar e, olabilir. Okumamış olanlar için. Okumayanlar o varsa Zaten biraz, <gülüyor> biraz yani. Gün gezgini adıyla <gülüyor> Türkiye'de yayınlandı yani bence. Yani Türkçesi de baya iyi. Evet. Çok iyi değil. Fena çevirdi. değil. Fena çevirmemiş çevir. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ama o baba oğul ilişkisini anlattığı özellikle <gülüyor> kısımlar benim de ayet tarafımda bir e, duygusal bir dönemime denk geldi. Ve onun e, yansıttığı, hissettirdiği duygular hani çok garip bir şekilde o anıma denk geldiği için herhalde bana çok hitap etti. Anısı var yani kısacası. <gülüyor> Ama şimdi bir şey diyeceğim. O çizgi romanada biraz haksızlık olmuyor mu ya? Çünkü ben bayağı... Dağın başında bildiğin on numara izolasyon muhteşem işte oksijenimi almışım keyfim yerinde işte yiyorum içiyorum ardıma bakmıyorum falan bayağı bir tatil ortamı sessiz bir ortamda şeyde okudum ve ağzım sıçtı ya böyle okudukça okudum okudukça okudum okudukça okudum yani hiç bırakamadım, oturdum okumaya başladım bitirdim kalktım hani böyle ben şey yaparım çünkü ara veririm okudum çizgi romanı. Başka bir çizgi romana geçerim atıyorum. Hmm. Başka bir şey yaparım. Öyle biraz maymun iştahlılık var. Hiç kitledi beni. Ya o bence çok modla da çok bağlantısı var. Çünkü bu konu açıldığı zaman hep dediğim şeylerden bir tanesi okuyucusundan baya şey katılım bekleyen bir çizgi romanın. O yüzden o modda değilse eğer hitap etmeyi de biliyor. Yani yani bazı çizgi romanlarda evet mod önemli ama bu öyle bir şey ki seni yani gerçekten kafan tamamen bambaşka bir dünyada değilse mesela bazı bir şey okurken kafana evet vermen gerekir, toparlaman gerekir, o modda olman gerekir. Bunda öyle değil. Seni önce o moda sokuyor. Sokuyor. Tabii, tabii. Yani başarısından biri de o. Hangi modda olursan o seni o moda önce sokuyor sonra evet sen de o, kendinden çok şey de buluyorsun. <gülüyor> hayata dair ama yani sonuçta yani senden... ...on numara bir şey çıkarıyor. Sen de ondan çıkarıyorsun. Ya evet. zaten ben şeyi söyleyeyim... ...kitapla D-Triple ile ilgili hep söylediğim bir şey... ...bence en büyük başarısı... ...bitmiyor ya kitap. Hı. Yani senin hayatında yaşadığın yeni anılarla... ...o hikaye aslında büyüyerek devam etmeye devam Hı. ediyor. Yani kapağını kapatıyorsun ama... ...bitmiyor hikaye. Yani hani mesela Daika'nın söylediği haksızlık gibi hmm. yani evet. o baba o. Şöyle bir şey hani ama bir... biraz daha erkek çizgi romanı var. Evet. Yok yok, yani yok. Yani Ben sadece orada şeyi yüzünden söyledim hani çizimi ve değil. Şey, ee, şey, en vurucu mutlak... kısım evet. erkekler için o oluyor. Bak o evet, yani... olarak zaten hani yüksek hmm. bir yerde olduğu için onu ayrıca belirtmeme gerek yok anlamında evet. söyledim. Yani şeye katılıyorum hani ta... hepinize. Yani çok harika adam, muhteşem. Adam hatırlayamadı. Evet. O yüzden <gülüyor> <hatırlıyorum>. <gülüyor> hayır hayır. hayır. <gülüyor> Haksızlık olmasın dedim şimdi. Herkese bir şey de söyledi. Katıldığım şeyler. Yani gerçekten harika bir çizgi roman. Ama erkekler için biraz daha harika evet, bir çizgi tabii, roman. Evet, aynen, yani, yani mesela e, Sen beni sevmem. Kızlar bayılır genel olarak. Benim tarzım değil mesela. Ayrı konu. Ama mesela Sen genel olarak bir kız çizgi romanıdır. Evet, öyle öyle. Yani kızlara daha çok hitap eder. Yani bu hani okuyan kızdır demiyorum yani. Hayır ama hani yani kız okuyucusu... İnanılmaz fazladır senmenin. Ve ondan çok da büyük keyif alırlar erkeklere oranla. Öyle bir durum var. Yani evet. hani bunu söylediğimizde bir de kızarlar genel olarak erkekler. Okuyan erkekler canım. de var çünkü. Ama bu bir aynı zamanda da gözlem abi sonuçta. Hani evet, hani evet. Sen yerdir yani, bu işi yapıyorsun. Çizgi roman satıyorsun vesaire Bu şeyin içindesin. Ve gördüğün o en çok kızlara satmışsın bu kitabı. Yani. Öyle. Yani şimdi bu Day Tripper'ı ben... Hani yani kız erkek diye hani mesela ayıramıyorum satış rakamı falan olarak. Ama erkeklere... Bir tık daha fazla hitap eden bir yanı var. Var evet. var. Ama, ama yani, kızlar da çok seviyor. Yani zaten şöyle bir şey. Hani bunu sevmeyen gördüğüm <gülüyor> var. Ama onu da diyorum ya o zaten hani e, yani duygu sıfır. Hani vursun kırsın seviyor yani. hani. Ama şöyle diyeceğim. Bu çizgi romanı sevmiyorsanız genel olarak... Çizgi roman sevmiyorsunuz. <gülüyor> yani. Evet aynen öyle. Bunu sevmiyorsanız hiç uğraşmayın. O zaman yani. e, koca ayağa geçsin sıra. Ben çünkü içmek istiyorum. <gülüyor> Ee, ben de içeyim size yine de. Ee, ben bunu söyleyeceğim ama hani şey diye bunu hiç, büyük ihtimal içmeniz içmeyeceksiniz. Ne? Ama benim bir numaram, yani iki bir numaram var. de Tripper'ın iki numaram sayılır aslında. Bir benim bon. O yüzden yani Jeff Smith'in bonu benim... İçin her zaman bir numara kalacak. Eyvah. Ben yani, ilk 20'me koydum abi. Ben de yani, ben de. Yani diyorum, ben biliyorum. Ben de yüzde de olmayabilirim. Hani hakkını vermek istediğim için sonra söyleyebilirim. İlk 50'ye koyarım da 20'ye. Hani hak, hani, içmeyeceğinizi biliyordum. Ama yani burada söylemesem Olmaz. kendime ihanet ederdim. O yani, zaman sen iç. Ben içeyim biliyorsunuz. <gülüyor> ben içeyim. Peluşunu getireyim, getireyim mi? Getireyim. Bir baş sayes bon peluşumla. Yani çizgisi bana hani... Sevimli şeyleri zaten seviyorum ben. Hani o çizgisi çok sevimli. Hikayesi de gayet doyurucu bir hikaye bana göre. O yüzden çok beğeniyorum. Evet. Onu da eğer yani herkese de okumasın şiddetle tavsiye Onu ediyorum. Onu da Türkçe'ye inanıyor bu. Evet. Onu da evet. biraz çevirmen savsakladığı için biraz... <gülüyor> bir şey <değil> ama <gülüyor> ama çevirisi iyi. Evet. <gülüyor> o zaman Daykan'a geçelim. Daykan'a geçelim. O zaman, geçelim. O zaman ben biraz çirp bize. Pati şeye da... <gülüyor> Ben şeye geri dönüş yapıyorum. Ana akıma. Evet. Ana ben akımı. söyleyeceğini tahmin ediyorum şu an. Ben de tahmin ediyorum. Ben evet. yok, onu başkasına bırakacağım. <gülüyor> Ama gene tahmin ettiğiniz bir şey söyleyeceğim. Benim için neden önemli olduğunu da bahsedeyim. Abi ben Marvels'ı... Marvels. Marvel's. Hmm. Okey. Ben bir şat atarım. Ben de atarım. Ben de atarım. <gülüyor> Marvels yok bende. Neden? Çünkü... Ya süper hero dünyasında hep şey eksiktir. Böyle dünyada tanrısal varlıklar var. Ve sıradan insanların bunlar karşısındaki durumu çok fazla ıskalanır genelde. Filmlerde, çizgi romanlarda, şurada, burada adam metropolisi dağıtır. İşte New York zaten Orospu'ya dönmüştür. Kimin ne yaptığı belli değil. Tamam ama bir de orada yaşayan sıradan insanlar var yani. Tabii canım o gökterenler devam ettikten evet, evet. sonra Ve işte <gülüyor> Marvels bu yöne doğru bir şeyler yapan kit çizerine de bayılıyorum ben. Alexos çok evet. e, özellikle senaryosu sağlam işlerde daha iyi çizdiğim düşünüyorum e, daha iyi atmosfer oluşturabiliyor çünkü evet. e daha Ve, çok çabalıyor o e, tabi diyeyim. yani şeylerde Alexos tam güzeldir falan pi falan filan da mesela Marvels'daki ya da Kingdom Come'daki işlerinin daha çok beğeniyorum ben, evet. ben çünkü çok daha Tabii güçlü senaryoları işler. Ve da daha, daha çok vakit, vakit de evet. daha çok harcıyor onları. Tabii onlara, canım. Çünkü onu da şevki getirmiş oradaki evet. şeyler. işte Marvel's bu şeyi işleyen ilklerden bir Çok insancı bir şey. Yani süper hero'ların olduğu bir dünyada, yeni tanrıların peydah olduğu bir dünyada çok insancıl bir şey olarak yok. Düşünsene Galactus geliyor şehrine ve bayağı bildiğin bir adam, bir gazeteci, evli falan filan böyle. Yani bir ailesi var. Ona, ona, ona bir tepki veriyor yani. Şimdi devasa bir adamın ayağını kafanın üzerinde hover olurken bir de bir yere de değmiyor hayvan. Evet. <gülüyor> Gördüğün zaman bir şeyler olması lazım orada. O yeni eventlarda da onu eksik buluyorum gene. Marvel bir ara eventlerine Hı -hı. dahil evet. etti. Frontline'la. Çok akıllıca bir iş yaptı. Muhteşem bir işti. Sonraki son eventlerinde şeyde falan eksikti. Mesela... Avengers vs. X-Men'de var mıydı? Hatırlamıyorum. Yok yok herhalde. O çok Civil büyük eksikdi ki. Ve en mesela ya Avengers vs X-Men en büyük eksiğini kapatacak şeydi o. Yani yanlış mı hatırlıyorum ama eventlerden yine son dönem eventlerden birinde böyle küçük bir iki balonda bir muhabbeti dönüyor mesela. Ee, <gülüyor> Gelip toparladılar mı falan filan. Yani yani. Ama çok şey. Yani mesela Civil War Frontline zaten iki cilt hani bayağı sayı. Diğer Frontline'lar bir bir ciltte o bayağı iyiydi ee, şey de hani bu muhabbet arasında hani ilk giremez çünkü çok şey var ama çok iyi bir çizgi roman palsy da hani bu tarzda bir hafif bir yaklaşımı olduğu için hani sevdiğimi söylemek istemiş ya bu arada bir şey düşünmedik biz hani şimdi e, tamam. Marbles benim de ilk 20'mde var. E, demek ki ben bunu bir daha söylemeyeceğim. Evet. Hı, ya yazacaktık aslında da. Yani anladın mı? Hani unutacağız bunları. Aha, ben şimdi 3 tane söylendi. 3'ü de 20'mde var. Ulan ne söyleyeceğimi evet. de bir yandan şaşırdım aslında. Hmm. Geri kaldı 17'in aslında. Evet. Yani evet. Bir turda 3 tanesi gitti. gitti. Evet. Yani çok acımasız fark ettim ki ulan sizin söylediklerinizde içeceğim diye içmemeliyim. Ama <gülüyor> biraz, da, biraz da kıvranmamız güzel bir şey değil mi bu? gidiyor. Ha, 20 gene onun Sağ yerine de gidip. mi bir tane koyu söyleyeyim? Ha ya. yerine koymamalısın koyma, şey Ha, ha o zaman evet. o da güzel. Tamam ben <gülüyor> Ama o zaman koydum. ilk 20 olmuyor ki yani. İlk 80'e falan gidiyoruz. Ha, ya ilk yani. 20'mde var deyip içiyorsan yerine bir şey koymamalısın yani. Bence de yani şöyle evet. bir şey. Evet. Şimdi evet. mesela bonus sonra siz atıyorum ilk elime girer dedin. 20 bittikten de. sonra girecek e o zaman yani. iki tane içeceksin. İşte olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tamam benim üçüm belli zaten şu ana kadar. Üçüne de içtim. Yani, yani, adam çok isim zor. şehir gibi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar diyebileceğim. Bende mi sıra? Sende. Yes. Geldik mi yani? yani Ondan e, ben o zaman direkt kafadan giriyorum. Kingdom Come'la girmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> Bu listeyi giriyorum. onunla ısıtmak istiyorum diyorsun. Yüce <gülüyor> <Güzel. gülüyor> Alex's'tan <Yani, gülüyor> yani, yani. sonra. Yani, yani, çekiyoruz. <gülüyor> yani aklımda başka bir hikaye vardı ama yok, Kingdom Come'la girmek istiyorum yani. Çünkü aslında senin anlattıklarına farklı bir şey anlatmayacağım. Yani DC'nin Kingdom Come'da yaptığı iş bir kere hani alternatif evrenleri bize insan gibi sunmak hani ilk en büyük işi. İkincisi de Alex mükemmel çizgisi yani. Evet. Ve Kingdom Come'daki Süpermen'i gördükten sonra bir insanın Süpermen sevmemesi biraz zor geliyor buna. Aynen öyle. Yükselten aynen. olan hasta aynen. yani. Kingdom Come'daki Süpermen. Yaşlı. Kırs. <gülüyor> Şulya'mı. Logosu bile mukam, evet. mükemmel. Hafif böyle <gülüyor> şey, <ben>. kemenin <mükemmel gülüyor> şeyin üstünde hafif böyle hafif göbek, göbek var. Evet. Tatlıymış o değil mi? Ya yani, Aleksos ama am zaten Süpermen dışında da genel olarak e, biraz, biraz daha, daha olgun. Olgun. Evet. Hatta evet. daha böyle amca dayı kıvamı evet. ya da teyze kıvamı çiziyor yani. Aleksos'un şey Wonder Woman. <gülüyor> Alex Ross'un Wonder Woman'ı trans ama. Evet. <gülüyor> hayır. Alex Ross'un Wonder Woman'ın direkt fatma gerek. Bakınız gençliklerine Aha. fotoğraflarını yan yana koyun. Ama fatma gerek. Vücut <gülüyor> olarım hayır. Vücuttan bahsediyor. <gülüyor> fatma gerek. Ha evet. Yüz evet. Gözler evet. ve dudaklar. Direkt, direkt fatma gerek. Belki de Alex Ross fatma gireye hastaydı zamanında. Ya olabilir, bilmiyorum. Ama Alex Ross'un <gülüyor> biraz sizin mantığı Sanlıyor. şey ya. Yani kostümler aslında zırh değil sadece giymiş bir spandex evet. mantığında olduğu için altını dolduruyor yani. Evet. Kasla, yağla. Ben yani Kingdom Come'ın üzerine çok konuşmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Yani, açıkçası. Hani o, yani. o, ben, ben, her yeri yani. de okusun mutlaka. E evet. zaten bu bir yayını... şey soracağım. Yani siz evet. yayın dünyasından ulaşmışsınız. Kingdom Come'ı çevirmeyi düşünüyor mu kimse? Tabii i̇şte şey basıyor. Ee, söyleyeyim mi <gülüyor> basıyor diye. JBC yayınlayacak. Evet. Öyle mi? Zaten... E... Mesela Türkçesini de alırım onun. Evet. Kim Al. çeviriyor? Hangisi çeviriyorsunuz? <gülüyor> ben. Evet. Daha henüz belli değil diyelim. Yani elimizdeki işleri nasıl teslim ettiğimize göre zaman olarak. JBC <gülüyor> bize çevir vermeye devam ederse ya. <gülüyor> ee, biz çeviririz. Bence ben. güzel bir haber bu abi. Evet. Kingdom Come'ın evet, yani çıkacağını de, duyurmak da güzel oldu. Bence, bence yıllar önce yani çıkmış olması gereken bir çizgi. Tabii tabii aynı ama. Ama DC telifleri vesaire senelerce çok evet, güzel bir yani piyasa. Yani. arka bahçe işte hani reklamını bile yapmıştı çizgi romanların evet. arkasından. Hmm. Yani o zaman bile basılması gereken, yani birçok şeyden önce basılması gereken bir şey çünkü. Aynen. Ve hmm. bir şeye de bağlı değil. O güzel bir şey. Yani bir evet. devamlılığa da evet. bağlı olmaması evet, evet. iyi bir şey. Başlı başına one shot bir hikaye. Gerçi Die sonra Die, Die Kingdom Kimdun Kimdun Kimdun Kimdun Die Kingdom Aynen. Die Kingdom Come'lar Come var. O da fena değil. Yani GSI hikayeleri falan da zaten aslında hmm. o dönemin bence nadir güzel <gülüyor> GS hikayeleri yani. <gülüyor> yani sonuç olarak Alex Ross da bir tane Marvel'a, bir tane de DC'ye çok büyük epik iş evet. yapmış yani. Dynamite da yaptığı güzel işler var da işte Dynamite olduğu için geride kalıyor. <gülüyor> Eminim Red Tornado'sun da güzeldir. Onun için de da bir noktadan sonra işte Alex Ross piyasada şeye dönüştü ya hani <gülüyor> kapakçı. Ha, ya kapakçı yani. oldu adam. Tamam, güzel oldu. Dever Alex Ross'a sattırır nasıl olsa hani bayağı ona dönüştü. Ya yani. beni o da şey en çok özen çizerse Travis Charles ya. Niye? Kapakçıya dönmesi. Ama Alex Ross gibi sattıran bir kapakçı da olmadı hani. Yani şimdi yani Alex Ross isim şey yapmadı ama bence çok <gülüyor> Alexos ayarında bir çizer. Ya yani Alexos'un zaten bütün varyantları en yüksek varyantları. hani yani atıyorum 1'e 100'den başlıyor hepim varyantı. Şimdi Skat yang ona koşuyor değil mi? Skat yok Skat şey. yang şöyle bir şey. Skat yang o kadar az basmıyorlar. Çünkü çok satıyor. Evet. Kız erkek aldığı için şeyde okudum internette işte iki tane şubesi olan böyle eski yani komik shop olanları. İşte böyle zamanda Eisner ödülü şeyinde de yapmış. Mesela diyor ki bir dükkanımızı resmen Skati Young ayakta tuttu uzun süre. Yani o kapaklardan o kadar çok satıyoruz ki diyor. Hani o yüzden onu şu an şey yapmıyorlar. İleride yapılır mı bilmiyorum. Çünkü hani çok sattığı için hoş olmayabilir. Ama bayağı dediğin gibi varyantçıya dönüştü herif. Evet yani e, şey kötü hani yani yıllardır açık söyleyeyim bir tane Alexos'tan yine böyle bir epik macera. Hani tamam... İki ayda çıksın. Üç ayda grafik, grafik novel ya yapsın. Ya da. Zaten onu dedik ya hani geçen. Evet. Hani niye artık Kingdom Come gibi şey tek şey, one shot grafik novel'lar çıkmıyor muhabbetini yaptık. İşte eventte çeşitler hepsini. Evet, event olayı oldu. İşte evet. mesela şey Gabriel Delotto işte şey çizdi bir hani Amazing Spider-Man Family Business diye. Hani Delotto da ha. çünkü zaten hani o tarzda bir çizer sürekli çizemeyen işte ya kapak ya da hani. İşte yani atıyorum 5 ayda, 3 ayda bir çıkacak bir fasükülü çizebilecek bir adam. Ona mesela bir şey yaptılar. Ee, hani o tarzda bir vahşat grafik mi oldu? Yani okumadım hala ayrı konu. Sen okudun mu? Okudum. Hikayenin çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Yok çok iyi değil. Ya yani, işte şey bir klasik bir accidental spy hikayesi. Ha. Neyse evet. o zaman ikinci tur uzarlara, uzarlara tur geçiyoruz. Zavru. İkinci tur uzarlara. <gülüyor> beş. Bir. bir. Oh o be yani. en azından sonuncu değil. <gülüyor> Lan. <gülüyor> title Title tar, mesela Batman'den neyi koyabilirim, neyi koyabilirim? Ben öyle bir metot geliştirdim kendime. <gülüyor> hayır, hayır, bir de Pisik geçen bir de şey oluyor. Geçen gece mesela bundan bahsederken böyle eşşek gibi bir sürü şey aklımıza geldi. Şu an mesela daha o modda değil kafa. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyi söyleyeyim e, Essex County. Ben e, yok. Ben Ben de var. Yani Jeff Lemire Jeff Lemire yapan. Aynen öyle. Ve yani, yani şu anki en en sevdiğim yazar. Yani Warren Ellis en sevdiğim yazardı ama sağ olsun son birkaç senedir bok gibi işler çıkardığı için. Yani kendi yeteneği orantısında bok gibi işler. O yüzden şu anki en popüler yazarım. Evet çok duygusal. Yani çok basit hikaye yani böyle bir inanılmaz twistleri olan hikayeler yazmıyor. Çok basit bir hikaye örgüsü var. ama evet, evet onun, kırgı, kırgı trikleri yok herif. Ama o kadar... Basit ve o kadar duygusal anlatıyor ki onu yani çok etkileniyorsun okurken yani çizgisi bok gibi ama o çizgisinden başka bir çizgiyle de o şey çizgi romanları hayal edemiyorum. Yani o çizgi romanları alıp çizgisini beğenmeyen insanlar yine de mutlaka okusun bitirdiklerinde o çizginin o çizgi romanın çizgisi olduğunu anlayacaklar. Evet ya bak şey örneğini veriyorum ben bunda hep. Romita Junior'dan Tiksi tamam mı? Aynen, aynen. Ha, evet ben de Tiksi. Ama ki kesti. Ki kesti. çalışıyor o çizgi. Çok aynen güzel. Aynen öyle. Aynen. Ki tek iyi işi. Yani <gülüyor> <gülüyor> Koskoca <din> Romita'yı kesiyor. <gülüyor> ki kestek. Ya işi. Romita Junior severlerden e, özürüm, özür mü özür de dileyeceğim. Ring dili yani. <gülüyor> <gülüyor> e, <program burada> <gülüyor> Yayınımız <gülüyor> Evet. O zaman daykana geçtik. Ne? Evet. O zaman ben. Ben evet. hepinizin kimde içtiymiş bir şey saymama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak, etmen ee, dedi şimdi evet, oradan. Evet, pislik ya. yapacak şimdi. Sana hayır, geliyor bu. Sana hayır, yapmıyorum canım. Pislik falan değil. Ya ama artık risto da içtim. <gülüyor> i̇çti, içti, içti. Ben pislik. gördüm ben. Superman sevmiyor. Aslanlar ya. Bak. bak. Ben Superman sevmiyorum. Ama. Ama. Yok ama şey tamam, benim... <gülüyor> Ama ama, değil mi ama onu dolduralım Bu Kızıl bir şey galiba. gülüyor galiba Yok yok öyle değil, öyle değil. O değilse ha. ben, rahatım. ben, ben de rahatım. rahatım Ona girebilirim bana, bana, bana, bana, Zaten çok yüksek <gülüyor> Zaten sanki Superman sevmeyen biri tarafından Yazılmış bir hikaye Çizerinle de İmone'nin de hastasıyım Secret <gülüyor> Identity abi Okey. Yani e, böyle Bende yok yani şey işlerini seviyorum ben. Hem Superman'i de seviyorum ama bir yandan da çok iyi hikaye yapıp ama aynı zamanda özü itibariyle de Hero'ya küfür gibi olan hikayeleri ben seviyorum abi. <gülüyor> Secret Day'dan da öyle bir hikaye. Özü Superman'in olamayacağı üzerinde kurulu bir hikaye aslında. Çizimlerine de ayrıca hastayım. Yani çok biraz Amerikan bitiyor öyle bir şey var ama her güzelim bir kusuru vardır diyorum öyle bir sıralama yapmıyorum ama mesela akma gelen işte title demiştim ya. Title, title. Hı hı. Ona geçtim ve bir de çok da puşluk da yapmayayım dedim yani. <gülüyor> yani. Bence de çok iyi bir hikaye. Okuduğunda çok memnun kalıyorsun. Aa kimse de yoksa sen kimse, kimse dikmeyen adam içsin değil mi? Ben bonda içtim. Yani mesela öyle ya, bir öyle şeyden yapalım. içtim. Var mı? Ha? Aa, tamam. Bonda mesela ben içtim zaten. Ama o işte Ben bonda içtim. Evet, i̇çtim kimse onda. de yoktu işte. Yoktu tamam, içtim. Şimdi, işte. De kimse de yoktu. şimdi de kimse de yok. Şimdi de kimse de ha, sen, sen koymadın mı? Yok koymuyorum ben inşallah ama hani çok beğendiğim bir hikaye herhalde hanırılma Anır, kalmaz diye umuyorum yani. Hanırılma. Hanırılma. Hanırılma. Hanırılma. Neyse ben bir an başka şey diyeceksin zannettim. Şimdi ben, ben de. Bana de, geldiğinde bir daha turda söyleyen. Dedim ama. ki o değilse bu şunkini söyleyeceğim ama yani. o da değilmiş. Seninki bende yok. tabi bir şey, Yani olmayabilir. Bir Olsun eğer onlar da bizimle aynı oyunu oynuyorlarsa <gülüyor> bir Çok... saate kalmaz unuturlar. İnterneti unutmuş adam. Yani. Sıra bende mi? Evet. evet Red Sun. Süperman. <gülüyor> o zaman evet ne? var? Superman, Red Sun. Benim de en sevdiğim yazarlardan birinin aslında işi olduğu için ilk olarak. Yani Mark Miller'ın işi olduğu için. İkincisi de hani ben alternatif hikayeleri seviyorum. Marvel'ın vadiflerini de seviyorum. İşte DC'nin alternatiflerini de seviyorum. Red da benim okuduğum gelmiş geçmiş en iyi alternatif Superman hikayesi. Hatta en iyi en iyi alternatif DC hikayelerinden biri. Çünkü bir tane daha var DC'nin yaptığı evet. mükemmel alternatif bir iş. O da sıra kalırsa benim <gülüyor> 20'inde var onu da sonra söylemeyi planlıyorum. Bu arada benim kaç etti ben bayağı 7'ye falan geldim galiba. Yok sen 5'tesin. İyi canım iyi. Red Sun yani ya Superman benim en sevdiğim kahramanlardan biri. Ama yani genelde çok kötü hikayeler yazılıyor. Yani iyi Superman hikayelerinin güzel yanı hep onun yani insandan daha insan olması, evet. daha temiz duygulara sahip olması, insana bütün insanlıktan daha fazla inanması ve yani bunlar üstüne kurulu. Genelde yüz, uzaydan bir buna güç olarak eşit birini getirelim, dövüştürelim dediklerinde çok saçma hikayeler oluyor. Dumuzday halihazır. Evet. Red Sand'de hani tamam bu bu inanç var tabi sonra o inanç yıkılıyor geliyor falan ayrı konu ama yani orada hani başka bir evet. şekilde başka bir konsept içinde görmek hele ki yani o imgelemler arkadaki şeyler falan çok harika bir, <gülüyor> <gülüyor> bir ya bir de zaten 100 hani yılın geyiğidir yani Hı. Superman Amerika'ya değil ulan başka bir yere düşseydi ne olurdu? E Rusya'ya düşüyor işte Ratsan'da hani olay Ya işte bu. şöyle bir şey var benim o hikayeyi Sovyet Rusya'ya yani. Çıkmamasının evet. sebebi Miller'ın belli bir yerden sonra on numara opor tinezme kaçıp e yap, yap ama yapacaklar bunu tabii ki ya yani. işte ben o o, o onu çok şey yapamıyorum. hikaye de çok bütünleştiremiyorum orayı ben seviyorum hikayeyi. hani yoksa e, Batman Kof'un varlığı bile benim için oluyor dediktim aynen yani yani kalpaklı Batman görüyorum <gülüyor> çok, yani çok iyi en sevdiğim alternatif Batmanlardan bir tanesi Batman <gülüyor> Kof yani. yani belki ben ya. <gülüyor> Gurbet de orgun düşünüyor aynı grubunun betveli olmuş adam ya. <gülüyor> of albümlerinin kapağında onu kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafkasa sus. Tamam. Bende mi sıra? Evet, evet, Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman doldur doldur. Doldurayım mı? Biliyor <gülüyor> bak bende doldur. Evet, ben içmeyeceğim herhalde bunda bakayım. Ben içmeyebilirsin ya. Yani. Batman geliyor galiba. Yok Batman değil. Okay. Batman'leri sonra saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, Civil War diyeceğim. Ama ya. Civil War eder de. Şimdi, <gülüyor> hani şey. O zaman bari piştralım ne İlk kelime <gülüyor> girmeyebilir diye düşündüm. Ama Han girer diye. En kötü <gülüyor> hani riske atmayalım. Ben direkt ilk beşimde. Ya çok affedersiniz, Red. Sana yalnız bir şey eklemek istiyorum. Superman alternatif hikayesi dedim de. Bir de True Brit var yani hani hmm. koymayacağım ben listeme o yüzden zikretmek istiyorum hmm. şimdi de. O yani, da müthiştir yani. yani. Çok komik ama hani yani komik. Piyasada <gülüyor> da yok değil mi? Yok baskısı yok bildiğim kadarıyla şu an. Evet Civil War dedik. Civil War dedik. Yani Civil War aslında şey olarak çok iyi. Bir alternatif hikaye sonrası da doyu olması güzel bir bağlantı hmm. olmuştu benim için. Ondan öte Iron Man çizgi roman karakteri olarak yani en sevmediğim adamlardan biriydi benim. Yani. Marvel'ın 5000 tane karakteri var. En alttaki 100'e falan koyduğum bir karakterdi. <gülüyor> Ama orada hakikaten adamın sevmediğim özellikleriyle beni adamı sevdirdiler. Yani adamın işte corporate olması, işte e, ne bileyim e, yönetici kimliğiyle işte her şeyi düzene sokmaya çalışma kafası. Ve bunu yapmak için de türlü türlü pislik yapması. Ve karşısına da Kaptan Amerika'nın her şeye rağmen bu böyle olmaz deyip çıkması... Çok güzeldi bence hikaye olarak da. Ama benim için asıl Civil işte güzel olan kısmı bu iki tane ideoloji var ya. O hı hı. ideolojinin arasında kalmış bir human taraf var tamam mı? Peter Parker tarafı. Bu adam sanki böyle şey gibi geliyor bana. İkinci Dünya Savaşı sırasında bölünen ülkeler vardır ya. Bir taraf işte Sovyettir bir taraf işte Amerikalıdır falan. Hani ne yapacağını tam olarak bilemeyip iki tarafta da arkadaşları var. Bir şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem, arada derede kalmışlığı çok güzel anlattığını ha, düşünüyorum Peter Parker şey, hikayesiyle. İkinci Dünya Savaşı dışında mesela Nazilerle birlikte olan Fransız kadınlarının sonları hmm. yani işte hani Amerikalılar geldiğinde yani <gülüyor> hani <gülüyor> saçlarının kazınması falan böyle işte bir niye öyle ve bir şey orada. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte ya. Peter Parker hele hele o ikonik maske çıkarma anı. Ya Civil War benim için... En güzel yanlarından bir tanesi pek çok yönünü seviyorum. Yani hemen hemen her hikayesini seviyorum. Hı hı. Ve ender öyle eventler. Her hikayesini sevebildiğim, takip edebildiğim, okuma isteği uyandıran. Bir kere bir grup süper heronun tamamen illegaliteye düşmesi ve o, onların bakış açısından bir şeyin açıklanması bir yandan da öbür taraftan legal tarafta kalanların ve onları ağlamak durumunda kalan iki gün önceki arkadaşlarının durumunun ...şeyi çok güzel ve... ...buna sebep olan olayı da harika buluyorlar... ...o Stanford olayı... Hı hı. ...muhteşem bir olay... ...yani basbaya adamlar... ...Amerikan güncel şeyine o kadar... ...hatta Amerika'da ya ...bütün dünyanın güncel durumuna... ...11 Eylül sonrasına bu kadar iyi dokunan... Evet. ...başka bir çizgi roman yok bence... ...yani şey olarak... O... ...ve harika adapte etmişler... ...Super Hero dünyasına... Evet. Ya ...benim için ama mesela şeydir... ...Kaptan Amerika'dır... yani o Kaptan Amerika'nın tamamen şeyden olması hmm. durumu. Amerika, Amerika evet. o Amerikan emperyalizmini, kapitalizmini, onu bunu simgeleyen, sadece nazi döverek işte hayatını geçiren bir <gülüyor> Kaptan Amerika değil. E, tabii, Sürekli Amerikan öyle. bayrağını promote eden Kaptan Amerika değil. Devletin, hatta hükümetin yalakası olan, işte kapitalizmi simgeleyen Iron Man'in karşısında hükümeti karşısına alabilecek bir Kaptan Amerika olması. Hani. Çok büyük bir iş. Çizerinden o. bağımsız olarak Kaptan Amerika aldıran ilk şeydir bak. Evet. Yani şöyle. Hani çok iyi çizer varsa alıyordum daha önce Kaptan Amerika'yı ve okumuyordum. Yani, <gülüyor> Resimlerine bakıyordum. Bakıyor. <gülüyor> yani hani, geçmiş <gülüyor> en iyi serisidir o. Hani bence de. Yani 80'lerden hani Kaptan Amerika'da bir yumuşama var. O faşist şeyinden, hani Amerikan faşist şeyinden yavaş yavaş kurtulan. Ama Civil War'da... Ya o Ed, bu Brubaker'ın Kaptan Amerika'sıyla zirveye çıkıp orada artık tamamen evet. hani Amerika'dan arada kurtulup de yani arada... sadece doğru yolu, hani ha. doğruyu savunan tam bir Paladin gibi diyeceğim. Kaptan hani... Amerika ile ilgili şey diyeceğim. Bu arada şeyi de seviyorum açıkçası. Yani Çoğunuz sevmiyorsunuz. Ultimate Captain Amerika'yı da seviyorum. Ben çünkü yani. faşist olacaksa tam faşist yapalım deyip böyle <gülüyor> tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mutantların... Anasından uğradığına küfreden baya, tam bir redneck'e çevirip adamı falan tamam böyle alnındaki harf Fransa için mi duruyor zannediyor? <gülüyor> <gülüyor> Hayvan herif yani. Anlamadım. O hoşuma gidiyor. Çok samimi geliyor tamam ben bir faşist şerefsiz evladıyım yani diyor. Ya canım milliyetçisi diyebilirim. Hepim hep, hep, hep, hep, hep, bir de cahil o tam O şeyi de vurgulaması çok güzel yani. Civil War hani bana göre bütün eventler yani büyük eventler içinde ayakları bu kadar yere bassa hani... Evet. Günlük hayata çok yakın olan hani yani süper yıldız tabii hani şey diyorum bir event hani bu kadar günlük insanı ilgilendiren bir şekilde bağlamaları harikaydı. Bu arada Civil War da İç Savaş adıyla çeşitli yayın evlerinden çıktı. Evet. evet. Şu an en son yine Marvel'den evet. yayınlar var. Kısılar... Okuyun. Yok başka şeylerde başka yayınlarından çıkıyor. Ama Hombard, o, ay, o, ay, o evet. şeyi diyorsun. War, hani War e, hani anlamında çok şanslıydı. Yani Marvel hakikaten çok iyi bir dönemine denk evet, geldi. çok yani iyi yazarlar. Ve sonrasında yani çok o, güzel devam ettirdiler. Yani o anı şeyi de o. yan hikayeleri yazanlar da o sırada harbiden hepsi böyle yani çok iyi yazarların elindeydi. Evet yani New Avengers serisi müthiş evet, gidi evet, gidiyordu. zaten. Ya, Kaptan Amerika İngilizce öyle. Iyiydi abi, çok ya. iyiydi. Kaptan Amerika öyle. O sırada Spiderman, <Gülüyor> Strazinski yani harbiden döktürüyordu. Yani gerçekten çok iyiydi. Tabii ki sonu yani Civil War'un son derken hani o bir dönem gibi biraz. Kaptan Amerika'nın işte hani ölmesi var yani sonunda o biraz saçmaydı. Orasını da anlayabiliyorum. Amerikan hükümetine artık bu kadar da sokamayız. <gülüyor> hani demek için biraz orada pişmanım Geri döndüm falan. Hani yani Ama ıskalanan bir şey var. Orada nasıl Kaptan Amerika haklı idiyse AVX'de de yaşadık aynı şeyi. Hı -hı. Yine Kaptan Amerika'nın haklı olduğunu sonradan görüp ay kafamızı sikiyim dediler yani. hani. Hı. O yüzden ben ara ara Kaptan Amerika'yı evet simge olarak da ön plana çıkarmalarını seviyorum ya. Hani Brubaker'a kadar ben de Kaptan Amerika'dan nefret ederdim. Ama bakiyle ile e, değişimi sonrası Steve Rogers'ın Kaptan Amerika'ya tapar bir pozisyona geldik. Evet. Orada daha Steve Rogers döneminde bile hani gözümüze soktular Kaptan Amerika markasını biz değiştiriyoruz artık dediler yani. Evet, o açıdan da çok önemli. Şey değil. yani mesela o yani AVX'deki Kaptan Amerika biraz daha faşist. Biraz, evet. Yani AVX'in durumu birazcık daha farklı çünkü orada hakikaten şey belli bir Avengers polislik durumu oturmuştu <gülüyor> Marvel dünyasında. Adamlar her boka maydanoz oluyordu. Zaten ya Ama zaten... şimdi şöyle bir olay var zaten hakikaten Marvel dünyasında o konuda Cyclops is right. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Otağa <ya>, şey. <gülüyor> <gülüyor> şey bu, bu e, mutantlara bir şey çift standart olayı baya süper hîroların da var ya. Yani. Var <gülüyor> var. O yüzden. Ama şey olayı. Kollarımla güzel. <gülüyor> yumruk yapıyorsun. <gülüyor> <ötesi X 'la gülüyor> <de o da. gülüyor> Ya yani böyle bir beyaz Türkler, Kürtler ve Türkler benzetmesi yapılabilir <gülüyor> o hikayede. Şey var yani. Başımıza bir şey gelmeyecekse <gülüyor> ki boya da cami yakışır. <gülüyor> yani politize oldukları zaman bazen çok güzel noktaları vuruyorlar adamlar. İşte şey güzel anladım şey... Hakikaten bir cepheleşmeleri, politik Aynen. birer bakış açılarının olması güzel bir şey. E ama Mutantlar Amerika'nın zencisi değil mi abi zaten? Öyle. Yani. Biz, biz bunu okuyoruz yani, yani tabii tabii. tabii. E işte, süper kahrolar da Amerikalıların beyaz e, Amerika, Amerikalıları mi? Öyle yani hani. Abi şey işledik işte hani mutant başkanın seçildiği alternatif evrenden gelen çok tırp bir hikayesi de olsa ve suikasta kurban gittiği. Yani o hakikaten tırp hikaye ama. Çok tırp bir hikaye ama yani işte ona oynuyorlar yani. İşte Amerikan zencisi olayını oynuyorlar evet. Marvel. Şey de var yani o, o benim aslında yani tırp hikaye olmasına rağmen hoşuma giden tarafı işte Avengers'ın içerisinde sırf mutantlara baksın diye. <gülüyor> Alex'i getirmişsin. Ya <gülüyor> işte ırkçı olmamak için <gülüyor> ırkçılığın dibine vurmaları. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya AVX'de hani ya herhalde kimsenin ilk 20'sinde ya da şeyinde yoktur Yok. hiçbir yerde. Hani bahsedelim. Hani çok eğlenceli. Tam böyle işte 90'lara falan geri dönüş yapıp hani o onunla kapışsa ne olur tadında bir çizgi Ama yani Doctor Strange bile herkes kapışırken. Durun bir düşünelim, şey yapalım demeyip o da kapışıyorsa zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Mevzu <bu bak. gülüyor> Kime dalıyoruz <Ya>. İşte <gülüyor> Avengers vs. x benim benim en büyük kızgınlığım o. Yani o hale getirmeler anladın mı? Çünkü aslında o şeyden öyle bir potansiyel çıkar ki. Çünkü bir distopya var ortada ve biz onu hiç görmüyoruz. Ama aslında kullandılar canım. işte Marvel'ın avı yaratmak için onu kullandılar. AVEX'i kullandı. Yani işte yaratlar ama işte şey anını hiç görmedik. Yani Phoenix Force'un işte şeyleriyle havarileri diyeyim artık. Beş tane havarisi aracılığıyla dünyayı ele geçirdiği bir dönem var abi hiç görmüyor. <gülüyor> yani o biraz DC'de görüyoruz. Hiç yani. Cevabı bir an önce yapalım diye ben de yani kabul işte ediyorum. Ya işte çok, çok çabuk yüzyır, yapılmış yüzyır, bir yani. hikaye. İşte o o yüzden diyorum Avengers vs X-Men için böyle bir front line çok elzemmiş yani. Ama Marvel'da yine de yankılarını devam ettirdiler işte. Cyclops'u Mutant, mutant <gülüyor> Devrimi Mutant başı yaptı. O çok güzel oldu. Ya o oldu. Anladım hani onu yaptılar yine. En azından yankısını sürdürdüler yani. Tabii canım. Yani diyorum ben hani ilk 20'me, 30'uma 50'me de sokmam ama yine de ben hani okurken çok eğlendiğim, çok zevk aldığım bir çizgi roman oldu. Hani, evet evet eğlendim tabii canım ya. Kim eğlenmez Allah aşkına kapışıyorlar falan. Hani bakın, bir de dövecek. O, hani, <gülüyor> daha çocukken mevzusu, Olay o değil mi zaten? Hani, daha hemen. çocukken okuduğumuz hep o onunla kapışsa ne olur falan tarzı şeyi hani orada görüyoruz. Ya şimdi açık konuşalım. Yeni Avengers'da hangimiz bekliyor ki? Veya Hulk, Bastır ve Hulk kapışmasını bekliyor. en çok onu göreceğiz ya. Yani. Tabii, tabii. O zaman geçiyor? 3. turu geçelim. 3. turu söyleyebilirsin. Var Evet, 3. tura geçiyoruz. 3. mana için... zar. Öyle öyle. <gülüyor> e, yine sonuncu değil. Yine <gülüyor> <gülüyor> sonuncuyum. Planetary Aa, <gülüyor> <gülüyor> çat diye koydu herif yani. Benim ilk peşimde plentey. Ya yani, ilk peşimden mi bilmiyorum yani başka şeyler söyleyebilirdim de o zaman kendim içecektim sadece <gülüyor> hani bari eşlik eden biri olsun yani arada içiyoruz ayrı konu. Yani Warren Edison sen koydun fazla koydun. Fazla şimdi. koydum suçu. Warren <gülüyor> herhalde en iyi işi yani bana Karıştın göre mı? en iyi ha, işi. Bir ayda. En iyi öyle gidiyor diyorlar. bir tane <gülüyor> Ben de istiyorum. Ne kadar koyan? Yani genellikle 7'ye 3. Bir, yedi, yedi, bir üç. parmak gibi Buran, bir şey koy. Bir, çok az koy bana. O, evet şey, tamam. <gülüyor> e, hani bir kere twistleri hani böyle ilk başta çok şey bazı insanlar mesela okurken zorlanıyorlar. Yani bir yere bağlanmıyormuş gibi gidiyor ilk başta. Böyle. Tabii özellikle evet. ilk ticinde evet, insanlar evet. önce ne oluyor? oluyor yani? hani. Bir şey yapıyorlar o oluyor bir şey yapıyor o oluyor. Bir şey, hep aynı şeyi yapıyorlar gibi yani supernatural kafası evet. gibi gidiyor. Sonra bir anda hikaye öyle bir toplanıp öyle bir twistler öyle bir şeyler oluyor ki. Bak harbiden has siktir diyorsun. Hele üçüncü cildin sonuydu galiba o dört muhabbeti. Evet. Orada zaten has siktir diyorsun. Yani tabii bu şey çizgi <gülüyor> romanı okurken iki sene boyunca son sayısının çıkmamış olması da evet. ilginç i̇ki bir konu. değil konuydu. üç buçuk yıl. Üç buçuk mu? O kadar mıydı? <gülüyor> yani... İnanılmaz bir süre. Yani son bir sayı için bu kadar beklenilmesi, ha, tabii yapmış olmaları sonradan, tabii, hani, tabii yani eyvallah hani, hani bir Battle Chasers olmadılar. Ama yayınlandığı dönemde de 6 ay ara verdikleri, 7 ayda bir çıktı falan oldu. 27 sayıyı okuyorsun, 3,5 evet. sene 28.yi evet. bekliyorsun. Yani, yani o çizgi olan için değerdi. Bornellis bu arada. Evet, yani. yani en iyi işi bence. Evet, bence de. Yani 4 ciltte harika bir hikaye ve yani çizimlerde bütün çok güzel. DC evrenine yaptığı göndermelerdi, tarihi göndermelerdi. Çok iyi yani. Snow zaten belki de yaratılmış en iyi en iyi çizgi roman karakterlerinden biri olabilir. Drammer öyle. <gülüyor> çok seviyorum. Kesin <gülüyor> çiziyor. Şizer de. Kesin. Ya evet. Yani çok hani çok ben bir senin, hani senin hiç tarzın değil. değil ama mesela benim de çok tarzım değil. Ee, ben, ben, ben çok beğeniyorum. O, Hele o o Frankl o hikaye harika. Şey yani o hikaye çok harika olmuştu. Evet. Bir de Batman crossover hikayesi ha, evet. vardır mesela. Evet. O da iyidir. Planetary Türkçe yayınlansın çok isterim mesela. Evet, yani ama kiri satmaz. Kim, kim yapıyor yani, e, Planetary... tek çift yapsalar. Ya yani şöyle bir şey, ilkini hani insanlara kabul ettirebilirsen ilkinden sonra çok acayip şeyler olur. Kiri yani. basılabilir belki. Evet, hani çünkü ilkini yani ne oluyor hiç anlamayıp geçebilir insanlar evet. ama yani mutlaka devam etsinler okusunlar. Okay. Daiman. Sana bende. E, o zaman ben Team Sales'ını sıralamaya başlıyorum. Tamam. Katılır mısınız gençler? For All Seasons diyorum. Ben yok ya. <gülüyor> Bende var. <gülüyor> en geçmiş en iyi Superman hikayesi. Kafam <gülüyor> Tiksiniyorum aslında <gülüyor> falan. Jeff Ceflu, Team Sales ekibinin sevmediğim şey yok. Çok net söyleyebilirim. Benim ben. var. For All Seasons. <gülüyor> Çok eski bir şeyi, çizim stilini çok güzel revize etmiş bence. Kişisel görüşüm tabi. Çok eskiye dayanan, aslında ta Flash Gordon'lara, Alex Raymond'lara kadar gidebilen bir çizim stilini inanılmaz stilize etmiş, değiştirmiş. Ben bir araya gireyim. E, hmm. Long Halloween'in kimseli Evet. Hı -hı. Evet. Onu da sevmiyorum mesela. Onu ya Ben işte, bende var. <gülüyor> bende de var. Bende de var. ama. Yani hani ilk 10 Batman hikayesinden biridir o da yani. Ne olursa olsun. Benim Dren'in bu yani ikilisinden sen... ilk, ilk 20'de olan bir cilt var. Bir hikaye var. Birazdan ha. sanırım senden hemen sor oğlum. <gülüyor> Diren sağ olsun bana Diren deyip duruyor. Ben onları <gülüyor> <gülüyor> ben yokum, keseceğim. Valla ben yok mu? Sen keseceksin bunu. Day-Kan tamam ben kesiyorum. Day-Kan'ın... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tim Seyri Cep'li ben de bir şey var şimdi. Ya ben şey için ben... Ben hani o zaman. Süpermen <gülüyor> hani çok Sevim seviyorum. ama sen Süpermen'in <gülüyor> dediğim daha önce de söyledim hani hikayeleri genelde kötü olur. Süpermen'in hakkını yani özünün hakkını o işte daha önce bahsettiğimiz o saf duyguları bu kadar iyi verebilen onun hani... Ee, ben özellikle bir, Small Hill kısmına bayılıyorum. O bir outsider olma hissini de veren ve yani çizimleriyle de onu sana veren gelmiş geçmiş en iyi Superman hikayesi. Gelmiş geçmiş en iyi e, Jeff Lerb Team Sale hikayesi bence. Yani mutlaka okuyun. Superman sevmiyorsanız bile okuyun. Çünkü harika bir hikaye. Katılıyorum. Okay. Ki ben Superman sevmiyorum. Ben çizgisini seviyorum. Ben, ben, ben, çizgisini ben, ben yani Superman seviyorum. Boktan hikayedir çok boktan yani harbiden en boktan hikayeler yani başka çizgi roman hani mesela Batman'in boktan hikayesi boktandır Superman'in ki Batman'in boktan hikayesinin 10 misli boktandır evet. <gülüyor> yani öyle gerçekten öyle hani hiç Batman sevmesem de öyle yani bu arada şu da var yani ne yazık ki <gülüyor> Superman'in boktan hikayeleri Batman'in yani Batman boktan hikayeleri böyle şey e, belli bir zaman diliminin geçmişinde kalıyor tamam mı hani gülerken <gülüyor> işte bebekle fotoğraf çektirirken falan hikayeleri Batman'inki o dönemler iyiydi. <gülüyor> Günümüze yaklaştıkça boklaşıyor. Ya Batman'inki. Yani Batman'in hikayeleri yani son herhalde 20 senedir ortalama olarak çok yüksek. Evet. evet. Yani çok yüksek. Superman'in son 20 senede yani böyle işte 3-4 tane sayabileceğin onlar da zaten normal seriyi içinde olmayan hikayeler. <gülüyor> hani Böyle ne bilemiyorlar abi Süper Evet. Ya yani, sıkıntısı var ya. Ya sürekli bir kere gücünü bile bir karar veremediler. Hani hmm. gücü bile sürekli değişiyor. Neyin ne zaman ne yapabildiği hani değişiyor. Belli değil adamın. Yani, yani. şey olarak burada. Bir diğer, de müsteri uzaylılığını... majestik daha supermandı lan supermanlar. Bir de uzaylılığını çok ön plana çıkarabilmek için sürekli yolluyorlar uzaya. Evet. O... Ben supermanın uzaydaki hikayelerini sevmiyorum. Sevmiyorum. E, sevmiyorum. Başka bir sevmiyorum. gezegendeki hikayesini sevmiyorum. Ben de yani. sevmiyorum. Yani mesela son zamanlarda hani şey. Çok iyi bir hikaye değil ee, ama ben seviyorum. Grounded, Grounded. yani ilk 25'ime koyamayacağım. Yani 20 artı şeye, artı 5'e koyamayacağım ama e, son zamanlardaki en iyi Superman hikayesiydi. Olarak Saçma var. sapan yerleri vardı ama en azından o Superman'in o duygularını, hani şeyini görebiliyorduk yani onun insanlığını. Ama insanlığı. Superman örtman bile daha iyidir yani. Ben örtmanı sevmiyorum. Evet, ee, i̇lk keresini yani... seviyorum. İlk yani baş, yarısı başı yarısı güzel. güzel ama şöyle de bir şey var. Yani Superman onları denemez. Dener abi ya. Denemez. Zaten hepsini yapabileceğini biliyor. Yani süpermenin hiçbir hırsı yok. Ama olay her gel yani. merak ediyor tamam. zaten vazgeçiyor sonra evet. yani işte, tabii şimdi o da paralel bir evren hani esas süpermenden bahsetmiyoruz o da ayrı konu tabii. Bilmiyoruz şey. belge esas superman. Ha esas superman. Evet. Neyse, Scatch de yine dün yine dün mü devasvin yine unuttuk. Bizimki neydi? Kaçtı? Earth? 616. O Marvel. <gülüyor> <gülüyor> Yok bizimkisi galiba 20 küsür. 23 mü 27 mi? Earth. Bir şey 27 bana da çok tanıdık geldi. Yani. Neyse evet. Ben oradan Daredevil Yellow demek istiyorum. Ben de yok. Ya, zaten hiçbirinizde yok. Ben ama, ben Daredevil sevmeyen bir adam olarak seviyorum bu hikayeyi. Daredevil gerçekten sevdiğim ben bir Ben de, de seviyorum bir. ama benim Honorable Manchin'a girer ya. <gülüyor> yani ben şimdi şu riski alıyorum, ben de seviyorum. Ama Honorable Manchin'a giremeyeceğini düşünüyorum hani sayı olarak. Hani girerse Double'larım yani çok sevdiğim bir hikayedir. Ya bayılıyorum. Şimdi çizgisi dedim ya şimdi... Superman for All Seasons'ın çizgisini ne kadar sevmiyorsam, Deri de çizgisinde bir o kadar seviyorum. Bayılıyorum yani. Şey, bir kere şey çok güzel. Hani ortam, hani böyle daha... Ya noar Noir kafası da var. Hani açacağız müziğini. Aynen öyle. Hani oku, fıstık gibi hikaye. Origin hikayesinde... Kimse basmadı mı? Bastı, marmarak renkleri bastı, üç renk. Bir arada Captain America White çıkıyordu böyle bir tanıtımlarını evet. yaptılar falan sonra patladı kaldı. Hatta sıfırını evet. şeye, free comic book evet. çıkardılar. Sonra da, onu da değerlenmiştir ha. Hulk Grey ve Spider-Man Blue ile beraber. Yani They're the Yellow. O bence şey, de, o o de en iyisi bence evet. de. Yani gerçekten çok güzel hikaye. Bu arada şeyi de söyleyeyim. O notumda düşeyim. Marmara Çizgiden çıktı dedik. İlkenin de benim en sevdiğim çevirilerinden biridir. iki keskinin yani. Eğer bulursanız okuyun alın edin. Valla şu anda bir noir dedin bir de renkler dedin. Benim aklıma iki tane ayrı şeyler geldi. Artık hangisini söylesem diyorum şu anda. Şimdi renklerden gitsem aklıma gelen ben noirdan gideyim ya. Black Sad söyleyeceğim. şey hani şeyde Amerika'dan da çıkarmış oluyor. Çıktı o çok şey ya. Bak, <gülüyor> ben içtim. Ben yani, yani, çok iyi ama içmeyeceğim şu an. Göt. <gülüyor> <gülüyor> ha bilmiyorum sonra. Ben söyleyecektim. <gülüyor> Yani Black Set müthiş abi. Mükemmel bir hikayesi şey. De, hikayesi de, çizgisi de ve karakterleri, yani hayvan formunda kullanılışı da ya o Black kadar Set, iyi ki. Black Set al, çizgi romandan başka hiçbir gaydının olmasına gerek yok. Filmini direkt çek. Yönetmene de gerek Aynen. yok. Kameraman olsun bir tane. Oraya bakıp ne çekeceğini bilir o adam. Tamam mı? Çünkü... sinematografisi var çünkü evet. abi. Herif kamera açılarını evet. öyle bir kullanmış ki yani. Çünkü çizeri, Disney yani matörü. Tamam, yıllarını vermiş herif. En son animasyon için Freak Kitchen'ın bir şarkısına animasyon yaptı. Freak of the Week diye. İzleyebilirsiniz. Orada hem yönetmenliğini hem animatörlerini konuşturmuş. Yani animasyon kalitesi olarak da çok iyi. Yönetmenliği de çok iyi. Klip sonuçta. Yani çok özel bir içerik beklemek lazım. No, Black Set i̇şte. işte Yönetmenlik yapmış. Ama Black Set hakikaten aşığım ya ben o çizgilerim. Hakikaten Abi, şey Yani aşık olmamak mümkün değil zaten. Ama şeyi söylemek lazım herhalde... Kapakta kediyi görüp uzak duranlara aman uzak durmayın evet. demek lazım. Çünkü ben en başta evet. çok çekiniyordum. Ben çok sevmem hayvanlığı ee, işte ne diyeyim yani Garfield gibi olmadığı sürece. Sadece beni güldürmek için yapılmadığı sürece. Kendini de çok ciddiye alan bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden çok uzak durmuştum mesela ama ilk iki sayfa evet. okuduktan sonra zaten okuyor. Yani ya, orası zaten güzel. şey yani hayvanları da sadece hayvan olsun diye kullanmıyor adam. Tabi tabi tabii görüyorsun. Yani bütün var. o kişiliğini sembolize, sembolize yani. ettiği bir hayvanı evet. kullanıyor orada ve o hem kişiliği hem de hayvanın şey fiziksel formunu o kadar güzel oturtuyor ki orada işte hareketleri olsun, işte bakışları olsun. Bir seks sahnesi var o biraz benim böyle <gülüyor> <gülüyor> lan demiştim. Böyle böyle bir <gülüyor> e giriyoruz yani, <gülüyor> Yalnız dedektiflik hikayesi olarak da çok iyi hikaye. Evet. evet. Okey o zaman bir, bir, yeni, tur, bir tur. yeni tur. Dördüncü tur. Şu ya seninkiyle ben atayım. <gülüyor> Yardınız attığımı? Altı mı attın altı ya? Altı attı herif ya. Bir attım <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. ya. öyle o zaman bir şey var. A <gülüyor> kadar <ya. gülüyor> <Olpa>. Altı, altı. <gülüyor> Lan bu değil. <gülüyor> ya üç attım. da. Bir mi? <gülüyor> Neyse, Raaton ben söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Fuck this shit. <gülüyor> bu yüzünden <gülüyor> Vay arkadaş ya. <gülüyor> bu, bu söyleyeceğim zaten kimse de yoktur tahminen. Yani en sevdiğim kahraman değildi de bu. O Brubaker. Yani Bendis ve Brubaker hikayesi. İnanılmaz bir hikaye. Bu sen Black Sad'de içtin mi? İçmedim. Ha okey. Benim ilk yüzümde hiç başka Daredevil yok. Yok yani. <gülüyor> hani şey olarak hani dediğim gibi ben zaten en sevdiğim kahraman Daredevil ve o hikaye inanılmaz bir hikaye ve şeyi örneği olarak hani bir... Superman mi Daredevil mu? Ben açık Daredevil söyleyeyim. söyleyeyim yani Daredevil. Man Without Fear bende sırf Romito yüzünden yok. Yani <gülüyor> bu yarattığı ortağım. Hikayeyi beğeniyor mu? için e, de falan. yani böyle tamamen evet kara bir hani dünya yaratıyor. Yani zaten açık rüy devde herhalde. Tarihinde başına gelen en kötü şeyler orada başına geliyor. Yani öbüründe elektro falan ölmüştü daha önce ama niye? Hani yani şey, evet geli geliyor. Gel, geli geliyor zaten. Bu daha kötü şeyler oluyor yani. Yani bir yazarın normalde iki büyük yazarın yani çizgi roman piyasasında bu kadar iyi büyük yazarın yazar değişmesine rağmen hikayede hiçbir değişiklik hissetmiyorsun ya yani normalde bir yazar değiştiğinde hani bambaşka bir yöne getirir, bir şey yapar. O karakteri ya sanki hala aynı yazar yazıyormuş gibi. Önceden o ilk yazarın planladığını ikinci yazar devam ettiriyor. O kadar iyi hani zaten konuşarak, anlaşarak belli bir yerde bırakıp devam etmişler. O yüzden hani harika yani Daredevil gibi hani normalde çok insanın hor gördüğü bir kahraman için. Ee, gerçekten hani alıp okuyun birinciyi okuduktan sonra zaten genel olarak %90 devam ediyor okuyucu okumaya. Çok iyi bir hikaye. Yani Dan son dönem çizerlerini sevmiyorum ha. İşte seviyorum ben. Yani o, o Maneevli dönem çok iyi zaten. Alex kısmı ben de seviyorum. Hani ben son Derrel'in çizerini sevdiğim dönem makin çizdik duran işte ha, o yani işte o, o zaten o ilk dönemin başında o var yani benzin ilk dönemlerinde evet. mek var işte makin çizgisi sayfa tasarımı bilmem ne sanat yapıyor adam yani burada bunun bunu sonra, sonra aynı şey devam ediyor gibi ekleyebilirsem end of days'i de eklemek isterim yok ekleyemez <gülüyor> ekle, ama o hikayenin devamı bu ve <gülüyor> olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yine de bahsedeyim hani bilmiyorum girer mi girmez mi şu anda ee, o hikayenin en sonunu anlatan bir hikaye o ve çok iyi. Ha, onu tek başına okursanız hiçbir zevk almazsınız. Yani Barnes Grubayıkır dönemini okursanız ancak End of Days'den zevk alabilirsiniz. Hani o yüzden hiç onları okumadıysanız hiç End of Days'i almayın. End of Days'in çizgisi de çok güzel. <gülüyor> çok güzel. Bütün efsanevi eee çizerlerini bir araya toplayıp hani o şey yani David McAleksmacher, Bill Sinkevich Harika yani gerçekten. Bu, bu kadar. <gülüyor> Dayka. Dayken. Hani şimdi benim için şeyim var da hani madem oradan başladım. Başka da seven yok herhalde. O yüzden ben Long oyun eklerim abi. Ben eklemiyorum. Ben de, ben de eklemiyorum. Long Halloween'in hem çizgisini hem hikayesini. Ya benim için baya Batman hikayesi odur gibi bir tanımım var Long Halloween'in. Ya Batman'ın başka türlü hikayeleri de var çok sevdiğim e, vesaire ama Batman'la çok özdeşleştiğini düşündüğüm ya ben, hani, bir şey var. Benim için biraz fazla uzatılmış gibiydi hikaye ve zaten çizimleri de çok hoşuma gitmediği için belki odaklanamadım o da olabilir ama gereğinden fazla uzatılmış bir hikaye gibi gelmişti bana. Ya ben şeyin... Hani The Dawn Halloween diye falan... <gülüyor> <gülüyor> Ben çok beğeniyorum. Yani şöyle aşırı böyle spesifik noktaları spesifik karikatürizasyonlar yapıyor. O işte mesela kedi kadının bıyıkları gibi mesela. Ben yani sevmediğim bir özellik. Ha, yani Türklerin dişlerin yamuk yumuk olması falan. Ya yani o öyle bazı ayrıntıları ben de sevmiyorum ama bence hani ben herhalde hiçbir şeyi ilk 25'ime bir betmen sokmayacağım. <gülüyor> adam adam. Hani çok bilenmiş. iyi hikayeleri var. Hani benim mesela sevdiklerim de var. Long Halloween bence iyi hikaye. Yani en iyi hikayelerinden biri olabilir. Yani bu derken üç 5 demiyorum. Batman'in diğer süper kahramanları... Ve ge e genelde ilk 10 gene... yap yapılırken Batman'in e Batman Long Halloween'in koyulur yani. yani. Yani girer hani şey olarak. Hani iyi bir hikaye ama dediğim gibi hani benim ilk 25'imde falan 20 artı 5'imde olacağını zannetmiyorum şu benim an. Peki sen, senin niye yok yani aramızdaki en büyük Batman'cilerden biri olarak? Ya abi dediğim gibi ben genel olarak zaten bu heriflerin çizgisini de anlatım tarzında çok beğenmiyorum. Daredevil yalıvu ama hani hmm. çok ayrı tutuyorum. Çünkü Daredevil'da da gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar ama Batman'de sizin de bahsettiğiniz işte kedi kadının bıyıkları Joker'in dişleri falan it, it, o kadar itiyor ki hikayeden. Hani kendimi veremiyorum o hikayeye okurken. Ayrıca dediğin gibi gerçekten çok uzun. Hmm. Ya bir de üstüne üstlük ne bileyim böyle bir benim Batman'im değil o ya. Yani... <Gülüyor> biraz evet. Bir de pasif kalıyor ya orada Batman biraz. Hani e, Batman odaklılık bir hikaye JLA Batman tabii... odaklı çok sevdiğim hikayeler de var. Ama hani e... ama diyorum ya ilk 10 Batman Şeyi sayılırken yani. mutlaka koyuyor evet, herkes. Tabii yani. Tamam Ya benim için şey gibi anlatabiliyor muyum? Long Halloween öyle güzeldi. Hani e, doktorunun falan filan Christmas special'ı <gülüyor> memlesi vardır ya. <gülüyor> benim için Long Halloween öyle bir Batman hikayesi. Yani Anladım. öyle bir güzel yeri var bende. Anladım. Tamam evet. E, Batman'in genel havasından farklı bir Hı hı. Yönelimi var. Hatta Dark Victory ile bile uyumsuz yani. Evet, Hiç alakalı Dark yok. Dark Victory iyidir yani. yani. Ee, mesela ben de Dark daha Dark Victory daha seviyorum. Ben Long Halloween'den daha çok seviyorum. Ee, i̇şte ama işte dediğim gibi hani böyle bir Christmas Special benimle Halloween Special'dır ve hı hı. üzerine de Batman'in Halloween in olayı odur bence. Okey. O zaman geçelim mi? Evet. Yani hazır daykan Batman demişken. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok arada kalmış durumdayım ikisinde de saymak istiyorum ama birini söyleyeceğim. Birini başkası söyleyecek muhtemelen. Da hakkını vermek lazım. Yani şu 50 senenin Batman hikayeleri içinde Batman'e yeniden hatta Gotham'a yeniden kişiliğini kazandıran Scott Snyder var abi. Yani evet. şu anki yeni 52 Batman serisi özellikle evet, ilk Court of Oğuz, serisi, of tamam. Oğuz, Oğuz, Oğuz he, serisi ben de diyeceğim. Doldurup içiyorum. İlk 20'mde yok. benim hatta benim ilk 10'umda belki hani. Hem de 20'mde. Ilk, ilk <gülüyor> Dediğim gibi yani sevme sebebim herhalde saymakla çok bitiremeyeceğim. Bütün miyim senin şeyini? Yok. Ha, sen, dur, bir bir çizgisi güzel bir güzel gidiyor. Hmm. Çizgisi zaten müthiş. Hani Kapılo'nun çizgisine of. ben bayılıyorum. <gülüyor> yani de, Scott Snyder'ın en büyük başarısı Batman tarihine yeni bir villain kazandırması yeni bir karakter kazandırması Gatuma tekrar karakterini tekrar kazandırmış olması hatta Gotham'ı ilk defa belki daha büyük bir karakter olarak tabii, gösteriyor tabii. olması. Ve yeni bir karakter de katmadım. aslında. Yeni bir güç odağı kattı. Tabii. Ama hayır yani şey... Hayır abi yani hakikaten Gotham efsanesine bir efsane kattı evet, yani. Tabii tabii. Oz olayına katarak, Kortof Owls'u katarak. İşte tabii. onu diyorum. Yani. Ha, ben yani sadece hani şey ta Talon'dan bahsediyorum. Hani yeni hmm. bir karakter derken. Hmm. Yoksa hmm. Owls evet, yeni bir güç odağı kattı. Yeni bir villain grubu attı. E Yeni bir, bir efsane ekledi. Onu koymak için bütün o şey Bruce, Bruce Wayne'in geçmiş ailesinin şeyini döktü. sülalesini evet. döktü. Binalarını döktü. Ondan sonra da ara katları koydu. Ve çizer şey birlikteliği olarak da hikaye birlikteliği olarak da mükemmel. Çok değil. iyi oturuyor ya. Yani. Ayrıca arkımı da yeniden Hani evet. Gatım'a hmm. ne kadar büyük bir karakter kazandırdıysa yine Bruce Wayne sülalesinin diğer tarafından anne tarafından aynen, bir aynen. hikayeyi de tekrar Batman'in hayatına kattı. New yani. 52'nun zaten sonrasında en iyi şey. En, en, en iyi. iyi. Tabii. Evet. Zaten genel yani olarak. New da geç abi son zamanlar son yani <Gülüyor> şeyde dediği gibi Kafkaesque'nde dediği gibi son 50 senede DC'nin çıkardığı en iyi şeylerden biri. Hmm. Evet. Zaten hani şöyle bir şey oluyor o ay hani yeni bir şey patlayan bir şey yoksa her zaman Batman en çok satıyor evet. o ay. Hı hı. Yani fast school satışlarında bütünü yani, yani öyle oluyor. Budur. Yes katılıyorum. O zaman ben DC'den devam edeyim. Bende iç isim var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Renkler demiştik ya daha demin. Black Night. Black Night kesinlikle. Benim en, en işte Civil War'dan sonra en sevdiğim event. Event yani. abi. Yani orada bence kimse söylemez diye tahmin ediyorum e, Brightest Day'i. O hı hı. yüzden söylüyorum yani. Brightest Day yok. E, Black Night. Brightest Day Flashpoint. Serisi şey gibi. Flashpoint'i belki söylenir olur abi. <gülüyor> Bence event olarak bütün Flashpoint'i söyleyen kimse çıkmaz diye düşündüm. Ama Çıkabilir ağzında... abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyelim ya. Hayır mesela söylersem içecek misin? <gülüyor> Söylersen. Madem <içelim>. katıyorsun. <gülüyor> Söylersen içelim. Tamam. Şey gibi benim için hani. Yok e, Flashpoint'de mücüz, ama daha spesifik olarak. Evet Marvel'daki <gülüyor> işte House of M's şey. Avengers, this House of M, Civil War üstlemesi, event üstlemesi gibi e, DC'nin yaptı ve ondan sonra da zaten yeni. Sen hepsini say House of M. Kes kes kes. bana içirdiniz ocağı. Archie Inel. Neyse ne diyordum Black Knight. Black Knight. Yani. Evet. Şey olayı çok hoşuma gidiyor. Jeff Jones arada. efsanesi. Yani. Jeff Jones efsanesi ve hala döktürüyor adam maşallah. Hı. Ki bu aralar daha çok dizilere sardı kendisi ama... İyi oldu iyi. Bütün karakterlerin yani dizi zaten çok sebebi Herkes bir gelsin. Bir ailecik bir toplanalım hikayesini. Ölüler de gelsin. Tamam ama her zaman iyi yapamıyor bunu yani. Evet. <gülüyor> Final Crisis gerçeği var mesela. <gülüyor> Allah belasını versin bu adamların güzene. Herkesi ama... kullanacağım diye ama şey olayı çok hoşuma gitmişti işte yüzük sayısını birden bir art, arttırdılar ya daha doğrusu şey yüzük, de, yüzük bu, çeşitliliklerini bakta. arttırdılar belli güçlerle belli e, imajlarla tanıdığın karakteri yine bu şey power ring perspektifinden tekrar değerlendiriyorsun işte leksutura işte turuncu şeyin gelmesi yüzüğün gelmesi ne bileyim işte püfleşe e, mavi yüzüğün gelmesi gibi gibi ya yani, o fikir benim bayağı hoşuma gitmişti çünkü alternatif hikayelerde bazen yaparlar bunu. Eğer işte Superman, Superman olmasaydı da işte Guardians'ın bir parçası olsaydı falan. Neyse. <gülüyor> yani, yani çok açık söyleyeyim. Green Lantern benim için dünya üzerindeki en tıklı karakterlerden biri olduğundan Neymiş neymiş? Gönlüklerine <gülüyor> bok attın. Bok atmadım. Direkt dünya üzerindeki en tırt karakterlerden biri oldun düşünüyorum. Eski versiyonu de. biraz öyle. Tamam mı? Eski versiyonuna biraz şey veririm o konuda. Çünkü sarıyı gördü mü kalıyor derin. <gülüyor> Böyle süper güç mü olur? <gülüyor> sarıyı görünce kalıyorsun. İşiyor değil mi karşısındaki? <gülüyor> yaklaşma, yaklaşma. Hatta onunla dalga geçen. bunu da... Bana Green Lantern'ı birazcık sevdiren birazcık bakan o da Bilim şey diyor. değil. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Tabi kağınca. <ki> <gülüyor> Kyle Reiner'ı da birazcık sevdiren. <gülüyor> <He>. <gülüyor> o da sırf animeci olduğu için, grafik tasarımcı olduğu evet. için değil mi? Evet. <gülüyor> yani Ben de Green Lantern ya. olsam herhalde meka yaratırım anasını satayım. F-16 değil yani diye. Yani orada Kişi bir şey, yok. orada hafif ama onu da sevmiyorum yani Born böyle şeyler. Çok çok iyi bir hikaye. Bak. Ne? Stanley Boyan hikayesi çok iyi. Hikaye. Jeff Johnson'un evet. zaten ilk patladığı olay o değil hmm. miydi? Değil. Evet. Ama yani yine Jeff Jones'un bayağı coştu bir hikayesi. Bunu kimse söylemez diye tahmin ettiğim için söylüyorum. Şey. E... Gitmedim oğlum söylemedim. Adam adam evet. söyledi de, ekledikçe. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no, no, no, no, no, ne oldu? Evet. Şey. Ee, Green Lantern olayından evet. söyleyeceğim de belki söyleyen olur abi ben <gülüyor> söyleyemeyim söyle, söyle artık şey, şey. Şey, Batman'ın Robin hikayesinde Robin'in Green Lantern'ı dövdüğü bir sahne var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> herif kandırıyorlar bir odaya sokuyorlar oda sapsarı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biliyorum biliyorum <gülüyor> Batman 10 yaşında çocuk ağzını burnunu dağıtıyor ya neyse bitti. Yeni tur. Yeni tur. Zarım nerede benim? Ben onu ayır, çaldım. Ben kenara aldım. <gülüyor> kenara almış zarım. acaba Üç. kendisini sona mı bırakıyor? At bak, bakalım. Dört. <gülüyor> Altı. <gülüyor> Kalktı <Kaf'da> hayvan ya. <gülüyor> Güzel. Ben daha demin söylediğim şeyi söyleyeyim o zaman. House of Wem diyeyim. Evet. İçerine gitsin arkadaşlar. <gülüyor> Doğdursanız. Ağız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of Wem. Ben evet, Nasıl? çok <gülüyor> oluyorlardı. Dövüyorlar ya. Koca Ayak podcast'te bu dakikadan sonra yer almayacak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Vedalaşalım arkadaşlar. Tamam yani sen de bence sevmediğini Bence çok, çok açıklamaya gerek olmayan bir... E... Evet, evet koca ayağın açıklaması lazım. Bence <gülüyor> sen açıkla. Ben. Hayır bence güzel bir yani ilk irime sokamayacağım yani. Hmm. Yani kötü bir hikaye anlamında söylemedim bu Hani içmiyorum diye. Sadece ilk girmeyecek. Harcadın tabii. Benim de, için gelmiş da, geçmiş. Bon <gülüyor> yani, bonur <boşmanı> koydum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> gelmiş geçmiş yani X-Men hikayesidir yani. Hakikaten öyledir. Ve hani şey bir de tarihsel yani hani. Hem tarihsel hem de bütün... X-Men'den his... bir hikaye koyacağım zaten düşünmüyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no more mutants. Yani X-Men hmm. olayını tamamıyla ters düzeden bir hikaye. Yani biz azınlık değil de çoğunluk olsaydık ki anlatıyor. Ama... Orada ufak bir güzellik de şey hani mantığı şey ya bütün mutantların bireysel isteklerinin de gerçekleştiği bir dünya var. Orada. Evet. Yani sadece mutantların böyle dünyayı yönettiği bir durum değil, herkesin bireysel istekleri de gerçek yani gerçekleşmiş. Orada tabii Wolverine yine asker olması ayrı bir komedi. Ama şey falan ortamı da güzel. Spiderman hikayesi çok güzel. O, evet, bayağı, bayağı acıklı bir bayağı, hikaye. Bir hikaye bayağı, yani. Yani. Evet, çok güzel. Ya zaten ondan sonrası kutuyor. Orada bir tek şey çirkin galiba. Yanlış hatırlıyorum Iron Man'inki. Ha, evet, evet, yanlış hatırlıyorum robot gösteriyordu evet, evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet, evet. O ya. bildiğin şey yancız gibi. Sizde Romita galiba hisli. o sayıların. <gülüyor> Allah belasını versin. Naruto büyük robotlar var. Benim. Ya ben mesela hani House of M hani beğeniyorum. 20'ye koymadım. Bir şey de 20'ye koymayacağım. Desimation. Ama ben <gülüyor> Ama yani zannetmiyorum kimsenin söyleyeceğini ama Decimation mesela Aha, çok beğeniyorum. Hani yani House of Emin sonrasında o mutantların yani, yani çöküşünün geldiği Hı. dönem çok hoşuma gidiyor. Tamam abi uzatma sevmiyormuşsun işte. <gülüyor> District X'in House of Emin Allah şeyi... belanı saydıkça sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani 20 bunlar 20'ye ne yapalım. Ben ben girerse içtim. içerim. Yani <gülüyor> o zaman içerim yani. yani. Tabii ki hem de bak böyle olursa iki de içerim. <gülüyor> Tamam o zaman kurcalamayayım. Ya fazla <gülüyor> çok içmek gerekebilir. Tamam sıra sende o zaman. Ya sıra bence de. zaten House of M girişiyle çıkışıyla gerçek, falan filan bayağı bildiğin Marvel'un evrenini bugüne kadar etkileyen. Zaten hala, şok oluyor. Hala, senin, girişinde şok oluyor. Yani Civil War'a sebep olan bilmem yani, Hayvanı değil. Yani House de, of M şey ya. En, Etkilerini hala görüyoruz. Yani evet, evet. hani Civil War o kadar değil mesela bir dönemden sonra biraz artık iyice azalıyor. Ha evet. Evet. Hala hala görüyorsun yani. Çünkü hala yok ortalı millet. Yani işte AVX'te hani işte AVX'i oraya biraz bağladılar. Evet. Evet. değil aslında şeyi. Yani, yani, yani yeni kimse yeni... söylemez diye söylemek istiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. yok söyleyeceğim ben onun da var. <gülüyor> ha, tamam. <gülüyor> ya bu bunu Zaten kimse söylemeyecek. Hiç daha çıkmadı. Allah <gülüyor> Allah. U. Yani House of Fame Mükesside geri dönüş yapılacağı açıklandı evet, zaten. Açıklandı. Yani bakalım ne çıkacak. O zaman, o o zaman, zaman koca koca. Ben sırası. söyleyeceğim kimse içmeyecek. Ee, ama değişiklik olsun biraz. Biz bir daha Avrupa'ya dönelim. Ken Parker. Ben <gülüyor> kimse. Yani e, hani Western severim ama Tex-Mex gibi böyle Zagor gibi yani leş hani böyle boku çıkmış çocukların <gülüyor> okuyacağı şu günümüzde ve zevk almayacağı hikayelerdense ayakları tamamen yere basan çok gerçekçi. Hani tarihi hani arka planı da olan diyeyim tabii ki çok hani iddialı değil o konuda ama bir arka planı da olan ve hani Kızıl Kızılderilerin katledildiğini gördüğünde bile mesela elinden bir şey gelmeyip hani hatta... Özellikle hani şu hikayesi çok iyi diyebileceğim bir şey mi yoksa yok yok kamp parkı yani, full yani, ben Ken gerçekten blok olarak çok çok iyi yani gerçekten hani o western'in hani o yani tabii gidip de silah çektim vurdum diye bir olayı yok zaten bir tane tüfeği başta işte, şeyli doldurulan yani altı patlar gibi ne çata patlı diyeyim misketli. neyse misketli bir tane çok hani ilk sürücü herif hani orada iş sürücülük yapıyor Şe i̇şte ne oluyor? Kızıl derileri katlediyorlar. Gıkını çıkaramıyor. Bir iki gıkını çıkarsa dövüyorlar. Bir de Robert Valla. Redford herif. E, aynen öyle. İşte <gülüyor> öyle Jeremy ya. Jones filminden hani türemiş bir karakter zaten. Parker Robert Redford'un. O yüzden zaten direkt birebir hani. Hani ilk bence gelmiş geçmiş en iyi fumett'idir. Kim? İkin... Dilundock'ta Julian var orada. Ha, yani Juli'yi severim. <gülüyor> Dilundock sevmiyorum. Çünkü yancısı neydi adı? Groucho'ydu. Groucho, diyor? Groucho görünce sinirlerini <gülüyor> kalkıyor. <gülüyor> Yani ama Ken Parker harikadır. Heykeli bile var bende o kadar seviyorum. Very good. O zaman, o zaman hazır mıyız geçten? Ha, ben içeyim demin şey söyledim kimse. Şey <gülüyor> o zaman ben de old man Logan diyorum. Ha, ben ben ben ne <gülüyor> Şimdi yani kaç etti benim orada? Büyük ihtimal var ama bir öğreneyim ona göre. <gülüyor> Şimdi... Ya aslında baktığımızda alternatif ya da kıyamet sonrası dünyada bir hafif tırtlık mevcut. Ama abi, mevzuyu o, o olarak hiç algılamadım ben zaten. Zaten hani, değil. Tamam. İçiyor musun? İçiyorum. Ben, benim için Old Man Logan bayağı bildiğin çizgi romanın Unforgiven'ı ya. Aa, çok Aa, iyi dedin. Abi. Çok iyi dedin harbiden. Yani böyle Unforgiven'deki Clint, Clint Eastwood'la Old Man Logan'daki Logan'ı <gülüyor> inanılmaz örtüştürüyorum yani <gülüyor> ve bayağı Hawkayda Morgan Freeman sanırım yani. Evet. Okay <gülüyor> da Morgan Freeman oluyor galiba. Clint Eastwood'tan tiksiniyorum Bu yorumuna hiç bir şekilde katılmıyorum. En çok severim bu yanlarda çok katılıyorum. Sonra gidin Morgan olarak... Freeman göndermesine katıldım diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beyaz Morgan Freeman. Ya daha Tango ve Keş gibiler bence. <gülüyor> ama daha yaşlısı. Evet, evet. yaşlı. <gülüyor> Çekseler ya lan onun devamı diyeceğim. Tamam bu şeyi... aman abi duymus. <gülüyor> Oldman Logan'ın devamı işte gelecek. Evet, Onun evet. devamıydı. Ya yani ben o evrene ya dün ya ben dönülmemesi gereken karakter olduğunu düşünüyorum. Oldman Logan'lı bir şeyler gibi. Ama şey gibi. Ama fantastik bir gizliye gidiyorlar, geliyorlar falan. Ya o şimdi ben de burada bir, bir şey söyleyeyim. Bir yandan, şey yandan Oldman Logan'da en bilmiyorum. çok en çok sevdiğim yönü de oradaki halttır yani. Halsçıklar. <gülüyor> Yine bir, bir Mark Miller hikayesi bu arada. Evet. Ya yani elbisim yani, adam çok iyi oğlum. İyi ya yani. çok iyi. Aslında. Bu arada ben Logan değilim de benim aklıma bir şey geldi. Benim geldi benim ağrım zaten. Yavaş <gülüyor> yavaş sesi de kısılıyordu. <Barklı. gülüyor> Biliyorum sen söylersen şimdi içeceğim yani yani <gülüyor> ben onu. <gülüyor> Yok benim düşündüğüm seyde, senin düşündüğüm ha, ya. olabilir. Ya, şeyi çok şeye benziyor onu söyleyeyim. Borderlands oyunu var. <gülüyor> hani işte Playstation <gülüyor> evvel. <gülüyor> Yani çok, o, benziyor. Or, çok benziyor o yani ortamı. Bir Batman, Mad Max kafası da var hafiften. E var, var yani ne yapacaksın zaten ne kadar post apokaliptik şey o araçlar, çeşitlendirebilirsin yani. de Şeyde gezerlarsa çölden yani. geçerlarsa. Ama yani bence de harika bir hikaye. Evet. Yani çizimler de çok güzel. Türkçesi de var bu arada. Var, evet. ama evet. baskısı bitmiş durumda. Gerekli şeyler daha önce indimiş. Fena da bir çevirisi yok bildiğiniz evet. <gülüyor> Ee, şey e, olarak e, galiba Türkiye'de en hızlı yani baskısı biten çizgi roman olabilir. Hani belli bir sayının üstünde basılanlar arasında. Gerçekten en hızlı baskısı biten çizgi roman olabilir. Benim de en yavaş çevirdiğim çizgi romanlar <gülüyor> ama var ama çevirmeni bir türlü imzalamadım Neden bilmiyorum <gülüyor> Yani e, bulursanız bir yerde alın. Bir, e, e, gerekli şeylerin tekrar basacak ama zamanını bilmiyorum. Evet, ya Bir de şey... Kesinlikle şu cümleyi kurabilirim. Marvel seviyorum ben diyen bir adamın arşivinde bulunması lazım. Kesinlikle. Yani. Şart, şart yani. yani. Çünkü bana göre gelmiş geçmiş en iyi iki Wolverine hikayesinden biri. Diğerini biraz söyleyeyim. söyleyeyim. <gülüyor> i̇şte sen söyleyeceksin ben içeceğim <gülüyor> o yüzden onu bekliyorum. Yes, Kafkaesque. Ben aslında tüm seriyi söylemek istiyorum ama dün sen söylediğinde bana da daha mantıklı geldi. Madrax Bahsettir. diyeceğim ben. Ee, yani aslında X Faktör. Var. Yani genel evet. olarak Madrax'la başlayan ve X Faktör Yok, olarak devam eden seriden bahsediyoruz. Yansıcam. Bence hani ben yani çok öyle Mutant Town hikayelerini bir de District X işte vardı. Sen hani, içiyor musun Şu Olur. an içmedim. Zaten iki tane var oğlum. Çok sevmiyorum deyip <değil> hayır, de, <gülüyor> hayır Mutant Town hikayelerini seveceğim hiç zannetmiyordum dedim. Çünkü ha, District X'te işte bu Toad hani, Boy hikayesi bilmem ne falan yani, yani X-Men meraklısı değilsin. Ya ölümün mutlak manyaklığım yok falan hani hiç sevmeyeceğim düşünüyordum ama tamamen önce bir noir dedektif hikayesi olarak başlayıp bir de hani ulan Multiple Man de gerçekten çok güzel yaratılmış bir karakter abi ya, çok, bence iyi çok, bir karakter. Evet, çok iyi Ya çok az, evet çok az kullanıldığı zaman çok iyi olan ama genellikle çok da iyi X-Men franchise zaten Marvel'da olsa şu anda onların dizisini izliyorum. Evet, aynen. Yani hani ben ilk girme koymayacağım. Beşime girerse girebilir hem sonra da. Kimse sonradan. içmedi değil mi? Ee, Yok, e yani şey kesinlikle katılıyorum. X Men hani meraklısı ya yani sevmemek anlamında demiyorum. Meraklısı olmayan insanlar için harbiden o dedektiflik kısmı hani İsterlik X için de aynı şey geçerli. Harika yani, yani zaten multiple men harbiden. Aslında çok daha fazla kullanılması gereken bir karakter bence. Çünkü harika bir karakter. Tabii tabii. Evet. Yani X faktörün içine sıkışıp kalmış durumda. Sadece bazı eventlerde evet. bir ara ara çakışıyorlar. 3 3 1 2 O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bakayım dur şimdi. Avrupa'ya mı gitsen bakayım, dedim ne? de. <gülüyor> Hayır bakayım değil. <gülüyor> bakayım <mi>? ne? <gülüyor> Bana şey. pek çok söylediğim şey sizler tarafından söylendi. Çizgilerini çok sevmesem de, Aha, bana girecek. galiba. Yok girmez herhalde ya. Çizgilerini çok sevmesem de, çizgilerini sevmedi ee, söyledi. Ben, şey. ben ben ben DCci evet. değilim. Bak bak. bak Geliyor. Hemen hemen Geliyor. ayrımcılık yaptın. Niye böyle bir şey dedin? Biz kardeşiz. Çünkü değilim DCci <gülüyor> <gülüyor> olarak. Ama bence. DC'deki serileri, ya bir, bu bir taşlama, tamam mı? DC taşlaması. Niye? Ve boyus. Yok, o çünkü çizgi roman <gülüyor> DC taşlaması çünkü. Niye mi? <gülüyor> <Yani> ben sen <gülüyor> DC'yi senin... taşlamak için yapmışlar çünkü. Ya çok uzatmayın. Supreme Power abi. Of. Ya. Oh, <gülüyor> ben... ben şeyi dağını bularsak gördüm ötekinde. Hmm. Şimdi ben Supreme'i. Hanırıbıl da söylerim. O yüzden şimdi içeyim. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> hanırıbılımın da en iyi işlerinden biri. Ya, evet yani... Evet. Hanırıbılın uh, anlamına yazabilirsin. Benim. Fark nasıl yani bayağı benim tiksindiğim bir çizim tarzına çok yakın. Yani o kadar Mesela, kötü değil. Evet, evet, o kadar berbat tamam. değil. Ama hani birkaç gömlek daha üstü ama yani çok onu hatırlattığı için böyle bir antipatim var. O kadar berbat değil Fahir mevzunda. değil. değil. Açık söyleyeyim benim için hani e, bir süpermenci olmayan bir insan olarak en iyi süpermen hikayesini orada gördüğümü düşünüyorum. Ya yani. çok özür dilerim ben de şey diyecektim sen taşlama dediğinde. Bence taşlamanın ötesinde alın lan daha iyisi bu. Ha olabilir. hani evet yani o... çünkü çok... Aslında bunu yapmak istiyorsunuz Şeyleri evet yani. ha cesaret edilemeyen yerlere ha. gitmiş falan ve benim için o e, yavru köpek hediye edildiği sahne bir numaradır yani. <gülüyor> <sahne>. Çünkü... <gülüyor> Ve şey işte yeni filmde biraz ona yaklaşmışlar. O şeyini sevdim, özellikle menofstilin. Tamamen aslında hani... yeni filmde ona biraz yaklaşmışlar. Hani... O okuldaki sahne mevzuları falan filan e, beğendim yani oraları. Onun bir çocukta bir travma olarak geri dönüyor olması Hı. önemli şeydi. Normal çünkü yani çünkü normal değilsin abi sen yani. Yani dünyada... Ben Downsteed'e Jonathan Kent'in ölümü dışında hiçbir şeye takılmadım. Gerçi, çok güzel. Ama yani ben de kabul ediyorum. Ben de onun dışında bir şeye takılmadım ama ben oraya öyle bir takıldım ki. İşte öyle oluyor. Yani. Evet. Yani tamam. Bazıları için daha büyük bir kıstas o. Ben oraya çok. Ama takayım. yani şöyle bir şey var. hani Superman... iki yere takılıyorsun. Bir oraya bir de Zola takılıyorsun. Yani, yani Zola ona hiç takılmadım, takılmadım o kadar. Yani Yok şey... ben o şu an final hareketine hiç takılmadım. Ben de... Şey için diyeceğim. Hani Superman günümüzde eski popüleritesinden çok uzak olsa bile... Yani şey olarak şimdi hani zamanı bir numarasıyken şu an herhalde bir, bir beş falandır Herif, dört Herifin bir numara olduğu en son 60 yıl önce falan oluyor bence. Yani şey Kış doğruluğu ha, oynuyorken hala bir numaraya işte, daha. Ya daha öldüğünde yani öldüğünde de bir numara evet. hani yani şey olarak. Evet evet e, öldüğünde tekrar çiftliği toplar olmuştu. Ama evet. şöyle bir şey var yine de dünyada bütün yani gibi. çizgi roman hani yazarlarının falan ona bir şeyler yaptırmak istiyor. Yani en çok ne diyeyim türevi olan kahraman o. Evet. Hani bambaşka yayın evlerinde yani aynen görüyorsun evet bu süpermen dediğin tipler bambaşka hikayeler yapıyor. Çünkü DC hani belli sınırları hani geçmek istemediğinden yani herkes yani düşün Marvel bile yapıyor. Sentry karşılığı yani, Sentry çok çok yani. iyi bence bu. Arada. Sentry, bu arada, hmm. yani, evet. Sentry çok iyi de bir çizgi roman. Evet. Neyse belki söyleyen olur, Yok Söylemeyelim yani, ama söylemez. ama yani, yani hani, çok, başarılı. Çok, çok başarılı. Yani çizgi beğenmiyorum ama hikaye olarak çok başarılı. Durduk yere öyle bir orijin yaratmaları da durduk harika. Durduk, durduk. Harcamaları da ama Hatta bir o kadar abi, saçma. Yani. Evet yani ama yani Marvel bile hani Superman'i yani iki ya kere hani iki kere yapıyor. Yani büyük karakterleriyle yapıyor hani şey değil. E o elinde öyle bir kahraman olsun istersin bir. Yani bu, yani. Yani hani dediğim gibi o yüzden hani Supreme, yani Wonder Woman'ın Marvel'ın en iyi. kötü yanı şeydir abi. Marvel'ın en kötü yanı Hyperion'u harcamasıdır yani ha. benim için. Keşke Marvel Max'teki Hyperion'u kullanabilselerdi. Hakikaten o Hyperion ama Marvel Max'tekin değil Bayağı eski ya, daha ama, önce yayınladıkları uh, Supreme Power serilerindeki Hyper, Hyperion'u getirdiler. Ama Max'tekileri kullanamazlar ya on evrende. Altınmuta kullandılar ama. Yaparlar altınmuta geçiş yaptılar. Onlar Altınmuta mıydı o evrenle birleşiyordu o. Öyle <gülüyor> evet. evet, bir şey var. Evet, Pek iyi bir hikaye değildi de. <gülüyor> Ama yani harbiden Supreme Power çok iyi. Wandervoom'un orada harika. Mehtişim yani yani, ya. yani açıklıyorum şeyin Hyperion dışında diğerlerinin gerçek yani Marvel evrenindeki adlarını hatırlamıyorum. Night Hawk hatırlıyorum yani evet. Van der Voom'un kimdi ben hatırlamıyorum yani. İşte Woman, Zatar yani. mıydı? Zontara mıydı? Öyle bir şeydi. Zontara. <gülüyor> çekin çekin atıyorum. Zontara. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kafka sıra sen de ilk o kez ikinci olarak Sultan söylüyorum. O zaman ben son tara bir <gülüyor> diyorum. Birinci <gülüyor> Issue number one. Ee, madem az önce Snyder'dan sonraki şeyim harcanmadı bu turda ben onu da hemen aradan geçeyim o zaman. Zaten benden başka belki Risto söylerdi söyleseydi. <gülüyor> ee, Batman Fujiti Murderer. E, Murderer Fujiti hikayesi. Benim yine ilk onuma sıkıştırmaya çalışacağım bir Batman hikayesi. Ben de Anarable'da olabileceği ka kaçtayım için... Kaçtayım Hacı? Sen 13'tesin Hacı. 13'ayım. Anarable'ma An An An girebilir beni. Ben de Anarable'ma gireceği için... Ben de içiyorum abi. Eyvallah. Ben ya benim en sevdiğim Batman hikayelerinden biridir. Hem aslında e, bütün Bat Family'nin neredeyse tamamının yer alıyor olması. Bruce Wayne'in e, iç... Hayatına daha doğrusu iç ruh halini falan çok güzel yani olması. Bir şey söyleyeceğim. Hem de şeyin... Murder of the birleştirdin değil mi? Tabii o birleştin. Benim için Death of the Family'nin o kadar etkili olmamasının sebeplerinden bir tanesi türü. Aynen öyle. Daha önce gördüm çünkü ben bunu evet. diye geçirdim içinden. Ama bence sen Death of the Family'i sadece... Bu arada ben söyleyebilirim. <gülüyor> ben pardon. E söyle. E bir, söylersen söylersen içersin. Içersin. bir de şeyi söyleyeyim, noktalayayım siz devam edin. Ee, bir de yani şey, Bruce Wayne'in gerçekten e, satılmış hissetmesi. Hmm. Ha, anladın mı? Hani herifle ö, gerçekten empati kuruyorsun hikaye okuyorsun. Sikerler dediği anlar. <gülüyor> o, aynen öyle. Yani ee eh, diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, Ulan biz götümüzü yırttık diyor. Bana deva gördükleri bu mu amanı koyayım diyor yani. Ben şeyi de çok biliyorsun? seviyorum orada aslında. Ha artık ben Hı -hı. Bruce Wayne'den de kurtuldum. Sa şey moduna giriyor ya. Sadece Batman olabilirim artık. Evet. O, o o psikolojisini de seviyorum güzel anıtları için. Budur. Yani Batman okumak isteyen herkesi e, özellikle ilk ilk okumaları gereken hikayelerden biri olduğunu da söyleyeyim yani. Ben Batman'ı devam de. edeyim o zaman. Ee, okay. Çok iyi oldu de... bunlar. İçe ne oldu sen içtin? Ben içemiyorum. No mezende koyacağım ben. Evet. Ee, e, ee, bak no yani şöyle söyleyeyim. İlk, i̇lk 20'me girer mi bilmiyorum. Batman sevmediğimi bütün dünya biliyor. <gülüyor> Ama yani e, Honorable Man's ilk 20'me girmese bile kesin olacağını düşündüğüm... Bu, bu, bu, bu turda kesin söyleyecektim yani. <gülüyor> hani kesin. Yani, ben düşüneceğim şimdi. Ben size <gülüyor> bırakmıştım. Ben, ben mesela ben hani dediğim gibi Batman sevmiyorum. Sen de içmeyip Kataklizm deseydin. <gülüyor> <Yani, gülüyor> <gülüyor> evet. İkisini alıyorum. tek saydığım için ben hadi. Yani No Man's Land harbi, Harika bir hikaye Aynen Evet ben... beyler yediniz içtiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müthiş panel değil midir ya Yediniz, <gülüyor> yediniz <gülüyor> amına Koyayım diyor ya Şey ben belki no, şey, Old Man Nolan'daki New York'ın bölünmüş olması Durumunu No Man's Land'de benzettiğim için de Biraz sevmiyor olabilirim orayı <gülüyor> Abi bir de Batman'in ve Bruce Wayne'in ikisinin birden tırnaklarıyla tekrar bir şehri inşa etmesi. Yani çok çok müthiş bir zeka. Ya... Tabii canım böyle o efsaneyi yeniden hiç şey yapmak lazım. Sadece Bruce bu arada. Batgirl efsanesi de orada yediden doğuyor aslında. Evet. Çünkü Aynen. şey var Cassandra, Cassandra Cain. Soru. En iyi Batgirl'ları benim için. Benim için de öyle aslında. Hiç konuşmaması ve şey maskesi harcanmıştır. Soru ve çok, çok zengin olması. <gülüyor> Konuşmaya başlamasıyla beraber benim için harcamıştır Ses ya. tonu Aynen. çok çirkin gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç anlamamıştım. <gülüyor> Film değil miydi? <gülüyor> Keşke konuşmasaydı. Ağzını açmayacaktım. Sen sus gözleri koymuşsun. <gülüyor> e kim yazdı kim çizdi? Hatırlamıyorum. Normal <gülüyor> soru. Kim yazdı, kim çizdi, kim yazmadı ki, yani hani kim çizdi? Ben, ya ben bilmiyorum ya. Böyle <gülüyor> <şeyler> <gülüyor> Benim, söyleyeceğim. <gülüyor> Benim söyleyeceğim de eralı kimse içmez. Duranda böyle... rozarat mıcak? Hayır, hayır, ben Yok, sonu. Sonuncu. ben de mi ilk <gülüyor> de? Evet, Aa, değil mi ne? Evet değişiklik oldu alışamadım. Hayret ettim evet oğlum ilk defa ilk yapıyorum. <gülüyor> i̇nsan bazen hayret ediyor. <gülüyor> e, Kafka da olacak ilk bir yere. <gülüyor> <Yani> i̇nşallah, <gülüyor> inşallah. Bence Bendis'in gelmiş geçmiş en iyi işi. Yani Alias diyeceğim. Oh, ben hiç miyim ben de hiç da. Ee, Çok seviyorum ama anırım. Yani, yani hani böyle bir karakteri o zaman yani zaten Max'ı başlatan seri Marvel'da. Harika bir seri. Hani sadece eski bir süper kahramanın işte, işte dedektiflik yaptığı, korumalık yaptığı bir hikayeyi anlatan ee, çizimleri... O hikayeyle çok iyi bütünleşen. David i̇şte, var kapaklar falan. E, İç Michael Gay Doss. Çok iyi bir hikaye. Sonradan hmm. Jessica Jones oradan çıkarıp hani baya kalıcı bir karakter oldu en azından. Marvel hani şeyin karısı olduğu, işte yani. bebeği olduğu, Power Man, neydi, neydi, Luke, Luke Cage'in. Şimdi dizisi geleceği için 2016 yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. Tabii 15'te ya bu. 2016 galiba ya emin değilim yani. Neyse geliyor Netflix'ten işte. Onu da heyecanla bekliyorum. Onu Jessica Jones olarak mı gelecek? Evet. Jessica Jones olarak gelecek. Ama tahminen yani o Bendis'in e, yarattığı evet. o karanlık Tabii. şeyle böyle bir şey Tabii canım zaten yaratacak. hepsi zaten, zaten Bendis'in gidecek. Yani dediğim gibi çok çok iyi bir hikaye. Yani hiç olmayan bir karakteri yaratıp ona harika bir hikaye yazmış.